Oh yeah. açıkkaçtı. Merhaba kainat. Bugün 9 Eylül Cuma. Yıl 2011, ay 9, gün 252, Hızır 127. 1432, Hicri Şevval 11, 1427, Rumi Ağustos 27. Günün tarihi. 88 yıl önce bugün 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası'nın yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşu resmiyet kazandı. Günün sözü, hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma. Geri dönmek isteyebilirsin. Don Harold Yemek listesi Puf böreği, salata, meyve Büyük, Büyük saatli, saatli marif tarif. takvimi Sitting in the morning sun I'll be sitting in the evening.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 Sting my bones And this loneliness Won't leave me alone Listen 2,000 thousand miles I roam Just to make this Dark my home Now I'm just gonna sit At the dock of a bay Watching the tide Roll away Ooh I'm Sitting on the dock of wasting time. Merkez Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı haftanın son Açık Gazetesi. Ömer Madre, Mahir Ilgaz ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Otis Redding'e de bir günaydın diyelim. Çok önemli. Sol müziğin en öncü müzisyenlerinden, yaratıcılarından biri gospel. ...kökenli ve rhythm ve blues... ...kökenli müzikler de son derece... ...önemli etkiler... ...yaratmaya başlamışken... ...26 yaşında hayatını kaybetmişti... ...bir uçak kazasında ve turne... ...sırasında... ...Otis Ray, Ray Redding Jr... ...1941'de bugün doğmuştu... ...1967'de biraz önce... ...söylediğimiz gibi öldü... ...ve yani... ...sol müzi müziğiyle... ...neredeyse özdeş kabul edilen... ...insanlardan... Bir tanesi, biri ve onun çok iyi bilinen Setting on the Dock of the Bay adlı hüzün dolu ama çok güzel şarkısıyla açılışımızı yaptık. Kendisi bugün 71 yaşın, 70 yaşında olacaktı tam. Eğer dediğimiz gibi 26 yaşında hayatını kaybetmeseydi bir uçak kazasında. Evet şimdi özetlere de bakalım. Gelecekte Gazze filosunda Türk donanmalarının donanmasının eş, eşlik edeceği açıklaması var Başbakan'dan. Olayı tamamen farklı bir boyuta taşıyabilecek bir açıklama. Bir sivil inisiyatiften. Evet. evet bu durumun adam akıllı değiştirecek bir durum. Yani uluslararası Orta Doğu boyutlarında bambaşka şeyler bekleyebiliriz. İyi mi kötü mü beraberce göreceğiz ama karar vermesi çok kolay değil. Ya iyi mi kötü mü göreceğiz hani sonuçları bakımından göreceğiz ama e, boyutu baştan değişmiş oluyor. Artık onun evet. kabul edilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Dün e, hem Cengiz Aktar'la hem de Turgut Tarhan'la ile de çeşitli boyutlarını, hukuki boyutlarını da konuşmak fırsatını bulduk. İş gayet giderek kompleks bir hal almaya başladı. Yani şunu demek istiyorum ben hani bugün de Cuma olması ve e, özetleriyle e, çok fazla takıp kalmak adına hani madem bu olayı açtık üzerinden devam etmek. Devam edelim. Söylüyorum. Peki o zaman öyle yapalım. Ee... Yani bir, belli başlı olaylar zaten bir de e, Mavi Marmara ve Deniz Feneri olaylarıyla da ilgili bağlantıları da var. Onun üzerinde de gidelim. Yıldıray Uğur'un dün <gülüyor> bence son derece cesur ve Söylen, konuşulmayan şeyleri söyleyen... ...bir yazısı vardı... ...onun da üzerinden devam edelim... ...yani ikili bir şey gidiyor... ...hem ilkeler üzerinden ayrı... ...onlar yok sayılıyor... ...suyun altından... ...başka şeyler giderken... ...üstten de yüksek perdeden... ...başka şeyler söyleniyor... ...bu çok tehlikeli aslında... ya ...biraz aslında filmi başa sarıp hatırlamakta belki fayda var... Ee, ...bu Mavi Marmar'ın da dahil olduğu... ...ilk Gazze filosu... ...oraya gidiyorken... ...daha gidiyorken müdahalden önce... Konu bunun bir sivil inisiyatif olmasıydı değil mi? Daha öncesinden ayıran ve burada tartışılan da ona ayrı kılan da oydu. Bir devletin yaptığı bir şey değil, sivil bir inisiyatif. Yani vatandaşların e, ele aldığı ve bu bakımdan da e, vicdani boyutu çok farklı bir yerdeydi. İsrail devletinin tepkisini de zaten e, bu derece, kınanmasına yol açan da bu boyutuydu. Çünkü İsrail Devleti'nin hani o bölgede diğer devletlerle ilişkilerine ne gibi yöntemler uyguladığını zaten herkes biliyordu daha önceden. Ve şeyden itibaren bunun değişmeye başladığını görüyoruz. Önce ikinci filo. Gemi bozuldu. Katılamadı. Çok önemli bir nokta işte ve orada benim demin söylemeye çalıştığım noktanın önemli altını çizen olaylardan biri oydu. Yani bu tamamen İHha diye insan Hak ve Hürriyetleri Yardım Derneği'nin inisiyatifiyle ve uluslararası bir yardım filosunun aktivistlerin 32 ülkeden insanların Avrupa'dan da başka yerlerden de insanların katıldığı bir yardım olayının birdenbire Türk hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin de arkasında olduğunu gösteren belirtiler çıktı. Çünkü Yemin'in işte Can de bizim için yaptığı araştırmada görülüyordu açıkça. Geminin internet sitesinde Mavi Marmara gemisinin motorunun bile değiştiği yepyeni olduğu bu saldırıdan sonra, İsrail saldırısından sonra hatta koltuklarının bile naylonlarla sarılmış olduğu yeni koltuklarının ve sefere çıkmaya hazır olduğu yeni bu seferkinde. Onu birdenbire motorların bozulduğu gibi. Yani tamiratın daha doğrusu bitmediği şeklinde bir açıklama yaparak iş sivil inisiyatif olmanın çok ötesinde bir noktaya geçti. Bu da neden önemli? Belki onu da söylemek gerekir. Hani bir ortada haksızlık, bir adaletsizlik, hukuksuzluk varsa bunun karşısına duranın bir vatandaşlar inisiyatifi olmasıyla bir devlet girişimi olması arasında ne gibi bir fark var sizce? Yani bu olayda örneğin. E, tayin edici fark e, orada. Tayin edici fark orada çünkü devlet olduğu zaman hemen e, sen kendine bak denilebilir. Evet devlet politikalarıyla e, yani tamamen... Çünkü hiçbir devlet değerinden düzen... daha temiz değil aslında en temelde. Dayandığı sistem dolayısıyla öyle olamıyor. Olamıyor mümkün değil bu ancak sivil inisiyatiflerle gidebilir. Zaten dünyaya da söylenen de oydu. Şimdi... Mesela Başbakan Erdoğan gelecekte Gazze şeridine düzenlenecek yardım filolarına Türk askeri gemilerinin de eşlik edeceğini söylediği zaman El, El Cezire televizyonuna vermiş bu mülakatı. İnsani yardımlarımız Mavi Marmara'da olduğu gibi artık herhangi bir saldırıya uğramayacaktır demiş. Şimdi bu ikisi tamamen birbirine karışmış durumda oluyor. ...Fizistinlerin Gazze şeridinde adeta bir açık hapishanede yaşadığını... ...bu net olarak biliyoruz zaten. Ve İsrail'in uyguladığı ablukanın yasal olmadığını da söylemiş. Biz hukukun tesisini istiyoruz. Uluslararası camiada bir hukuk tesisi yoksa... ...siz buna seyirci kalamazsınız diye konuşmuş ki... ...bu da epey tartışılacaktır herhalde. Hukuk kuvvet kullanarak tesis edilebilir mi bilemiyorum. Ya kuvvetli'nin hukukuna döner o işte... Bir yerden sonra. Yani donanmaya bir gaz emisyonu verilmiş olduğunu mesela söylüyor Radikal Gazetesi'nin zülmerşetinden de. Ve böyle tuhaf tuhaf hürriyet amiral gemisinin güvertesinden de tuhaf tuhaf sesler. İsrail nankör gibi şeyler baş gösterdi. Ama neler neler var zaten son bir haftada Palmer raporundan e, masına sızmasından itibaren İsrail korktu bir şey. Hani klasik o militarist söylemimiz vardır ya bizim. Ben e, en net tezahürünü onun işte hani kendi yaşamımı içinde Kardak krizinde e, görmüştüm. E, bir benzerini yaşıyoruz şimdi. Evet. Hiç iç açıcı değil. Yani İsrail'in alttan aldığına dair de böyle pıstılar tırstılar gibi şeyler Heh, evet. de çok yaygın. Türk'ün gücü karşısında. E, Valla endişe verici gelişmelere gebe olduğunu e, söyleyebiliriz. Mesela Star gazetesinde Cumhurbaşkanı Gül Rusya yolunda İsrail gerginliğinin perde arkasını anlattı diyor. Ve Gül, İsrail özür için dört kez kapımıza geldi. Bu söylemler... Ee, Hiç... Peki istenen özür değil mi? Ben anlayamadım ne olduğunu o zaman. Niye dört kez kapıya gelip de geri çevrilmiş? Dışişleri Bakanı Davutoğlu bizden de onay aldı ama o son, son anda caydılar demiş. He. İsrail hükümetin nankörlük yapıyor sözü oradan geliyor. Anlıyorum. Yani şimdi şöyle bir şey var tekrar belki e, kendimizi tekrar etmek adına söyleyelim. olayın vicdani boyutu tamamen vatandaşlık e, girişimi olmasıyla doğrudan bağlantılı ve ilkeli duruşu bunun. Bunun şimdi uluslararası ilişkilerde bir güç projeksiyonu, güç yansıtması boyutuna gelmesi konuyu tamamen farklı bir yere çekiyor. Ve e, maalesef içini de boşaltma tehlikesini yanında getiriyor başka tehlikelerle beraber. Ben de aynı fikirdeyim. Bir oksimoron durumu var. Yani mesela aynı cümle içinde, başbakanın cümlesi içinde e, biz hukukun tesisini istiyoruz deyip e, ondan sonra da hukuk tesisi yoksa siz buna seyirci kalamazsınız. Yani hukuku kuvvetle. Kendi hukukumuzu. E, evet. Kuvvet hukuku. Bu, bu olamaz. Ayrıca ikinci olarak dün de etraflıca konuşma fırsatı bulduk. Hem Cengiz Aktar'da hem de Tarhanlı'yla, evet. profesör Tarhanlı'yla yani Akdeniz'in doğal kaynaklarını tek başına kullanmasına Türkiye izin veremez demiş. Bu iki konu birbirinden, birbirinden ayrı zaten. Tamamen ayrı ve böyle bir şey de e, hukuki bazda ...söylenemez bu. Bu diplomatik bir... ...işte bu da meselesi. şey şüphesini getiriyor... ...işin e, içine... ...bir ulus devlet ve ulus devlet çıkarları... ...girdiği zaman... ...Akdeniz'in tabi kaynakları vesaire söylemi girdiği zaman... E, ...konu zaten Gazze değil mi... ...acaba... ...şüphesinde getirmiyor. Evet, değil. o da var. Yani Erdoğan demiş ki... ...İsrail Akdeniz'de münhasır ekonomik bölgelerde... ...faaliyet hakkı olduğunu söylemeye başladı demiş. Ki var bu ama İsrail'de tabii taraf olmadığı için e, sözde sözleşme... Bir kere bu münhasır ekonomik bölge söyleminin... E, ...kendi içinde e, korkunç bir şey olduğunu söyleyelim. O ayrı mesele. Yani hani oradaki 200 mile kadar... E, Balık avlamak dair her türlü hakka sahip olur. Bunu da diğer devletlerle işte değiş tokuşa falan filan girebiliyorsunuz. Bu hakkınızı satabiliyorsunuz. Kullanmadığınız kısmını falan tamamen stokları tüketmek üzerine. Her türlü tabii kaynağı tüketmek üzerine kurulmuş bir şey, ee, sistem. Bunun üzerinden ama devletlere verilen bir hak var. Bu ayrı mesele. Bunu Türkiye'de tanıyor. Ha şimdi e, yani Türkiye, şöyle taraf olmayan taraf kişi, olmuyor ülkede, ama sahilde, uyguluyor Türkiye'de uyguluyor. Bunu. Evet. evet uyguluyor. Şimdi bu hakka sahip olmadıklarını göreceksiniz demiş. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin garantörü olarak Doğu Akdeniz'deki uluslararası <gülüyor> sularda gözetim hakkı olan Türkiye bölgede adımlar atıyor diye devam etmiş ki çok uh, valla kaygı verici olduğu düşüncesindeyim. Zaten işte o biraz bakla ağızdan çıkmış şeyi yaratıyor insanda. Böyle bir işin içine Kıbrıs ve başka şeyler girince. Evet yani İstanbul'daki BBC muhabiri de Türk donanmasının Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını artırma kararının ciddi bir adım olduğunu söylemiş. Ee, ve yani Kıbrıs açıklarındaki petrol ve doğal gaz rezervlerini de düşünerek... Türkiye'nin bu kararı aldığını söylüyor Mabiri, BBC Mabiri ve İsrail-Türkiye gerginliğine gelecekte Kıbrıs'taki uzun geçmişi olan anlaşmazlığın da karışması riskinin olduğunu söylemiş. Yani olay çok alevlenmeye müsait bir başka boyutu da bugün yine görüyorum. Yani şu noktada Dışişleri haftaya Mısır'a gidecek olan Erdoğan'ı Gazze'ye gitmemesi için uyardı. Yoksa Filistin'i Birleşmiş Milletler'de savunamaz diyor. Şimdi o da e, önemli bir nokta. Çünkü e, önümüzdeki hafta e, şey de var. E, İsrail'in e, pardon Filistin'in e, 194. Dünya Devleti. Dün 193 demiştik ama. 192 dediniz. 192 devlet vardı. 193.sü de Filistin olabilir mi diye konuşuyoruz. Halbuki şeyli, Güney Sudan ilavesiyle 193 oldu. Onu unutmuşum ben. Yeni devlet. Yani Filistin 194 diye bir kampanya var. Yani resmen Birleşmiş Milletler'in üyesi olan 194. devleti olarak ortaya çıkması için Filistin yönetimine destek vermeyi amaçlayan bir Sivil toplum örgütlerinin hareketi de var kampanyası Filistin 194 diye. Batı şeriyen merkezi, merkezi konumundaki Ramallah da resmen başlamış durumda. Ve Filistinlilerin tam bir Birleşmiş Milletler'de tanınmak için bastıracağı haberleri var Mahmut Abbas filan. Ama aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri de Reuters kaynaklı bir haber elimizde var. Mesela pek çok yerden de söyleyebiliriz kaynak verebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri de veto etmeye hazırlanıyormuş. Tabii veto hakkı Hayır, yok. veto, yok. güvenlik, konseyinde, güvenlik veto konseyinde veto edebilir. Güvenlik konseyinde veto edebilir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda herkesin, her ülkenin bir oyu var ve hiç kimsenin veto etkisi yok. Ama çok öldürebilir şeyi de. Veto olmadan da bu kararı öldürme imkanı var. Yani çok yoğun şekilde çalışıyor. Zaten böyle bir şey olursa Filistin gözlemci üye. ...statüsü kazanacak genel kuruldan... ...çıkması durumunda. Böyle bir karar Peki Amerika Birleşik Devletleri ...Filistin'in niye Birleşmiş Milletler... ...üyesi olmasını istemiyor? O çok ayrı bir konu herhalde. Dünyanın en eski... ...modern tarihin... ...en eski ve büyük... ...sorunlarından birine kadar... ...1948'e kadar geri gitmemiz... ...hatta daha, daha da önce, geriye... ...daha da geriye gitmemiz gerekecek... Ee, yani Abbas'a yapma etme diye konuşuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılacak bir oylamada bunu veto edeceğini söylemiş. Ama bu niye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gitsin ki bu arada? Evet. Şimdi, ama bunu söylemiş olması da kötü niyetli bir durum. Şimdi dışişleri de diyor ki Filistin'i Birleşmiş Milletler'de savunamaz eğer Erdoğan Gazze'ye giderse diyor. Böyle de bir durum var. Şimdi şeye dönersek bu konuda bu meseleye bir daha Yıldıray Uğur'un yazısına tekrar dönmek gerekiyor. 13 İç Muhasebe Komisyonu raporu diye bir başlıklı bir yazısında... Yıldıray Uğur enteresan bir şey yapmış ve Palmer raporunu okumuş. Bizim Türkiye için hiçbir kıymetli her olmayan Palmer raporu. Yok yapma. hükmünde olan. Yok hükmünde olan raporu okuyarak işe başlamış. Yeni Zelanda eski başbakanı Jeffrey Palmer başkanlığındaki Birleşmiş Milletler Mavi Marmara soruşturma raporunu okuyorum diyor. Türkiye'nin yok hükm hükmünde ilan ettiği rapor en azından 9 sivilin nasıl öldürüldüğünü anlatırken dürüst demiş. Öldürülen 9 sivilden 5'inin sırtlarından 4'ünün çok yakın mesafeden vurulduğu İsrail yetkililerin sivillerin neden ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili yeterli bir izahat yapamadığını teslim ediyor rapor. 19 yaşındaki Furkan Doğan'ın nasıl öldürüldüğünü anlatırken de sansürsüz ve dürüst. Öldürülenlerden en azından biri yani Furkan Doğan fazlasıyla yakın mesafeden vurulmuştur. Yüzünde, kafasının arkasında, sırtında ve sol bacağında yaralar. Bu durum tanıkların da ifade ettiği üzere ölümcül kurşun gelmeden evvel yerde yaralı bir biçimde yattığını gösteriyor. Yani diyor Oğur, beğenmediğimiz, yok saydığımız, İsrail'in adamı bunlar dediğimiz Palmer raporu en azından 19 yaşındaki yaralı bir çocuğun İsrail askerleri tarafından infaz edildiğini Söyleyecek kadar dürüst Ondan sonra da Şimdiye kadar Türkiye'de pek Sözü edilmeyen bir Soruyu soruyor sorulmayan bir soru Peki biz mavi marmara Konusunda ne kadar dürüstüz İsrail'in küstahlığı yüzünden Kol kırılır yen içinde Kalır korkusu yüzünden Şimdi zamanı değiller yüzünden Bu muhasebeyi yapmaktan daha ne kadar Kaçacağız Şimdi Ondan sonra da kendisinin bir İsrail muhibbi AKP dış politikasına aman Batı ittifakını ürkütmeyelimden kategorik olarak karşı biri olarak bakmayın. Çünkü geçen yıl gazeteye Mavi Marmara için şu satırları yazacak kadar öfkelenmiş biri yazıyor diye kendi geçen yılki yazısından bir alıntı yapmış. Bu kelimeyi pek sevmesem de Mavi Marmara şehitleri evet. Uzun süredir konfor ve hedonizme batmış insan olduğu içinden iyilik için ölmeyi göze alan kimse çıkmamıştı. Taşıdıkları çocuk parkı için ölenler şehit değilse kim şehit? Bu yüzden ölenler cennete gitmeyecekse kim gidecek diye yazmıştı. Ama sonradan kendisi de gitmiş Mavi Marmara protestolarını layıklık meselesi yapanlara inat, Mavi Marmara yolcularını karşılamak için saatlerce havalimanında beklediğimiz o gece o dokuz ambulansın havalimanının arkasından sessizce çıkışını gördüğüm andan itibaren birinin bu muhasebeyi yapmasını bekliyorum diyor. O dokuz ambulans sessizce havalimanını terk ederken geminin organizatörlerinin neredeyse gaz zefati muzaffer bir komutan gibi coşkulu kitleyi, selam, kitleyi selamlamasını bir arkadaşımız e, selamlamasını da bu arkadaşlarımız şehit oldular ama Gazze ablukasını da bitirdiler pragmatizmini de unutamıyorum. Bununla hesaplaşmadan bu olayda yüzde bir milyon haksız olan İsrail karşısında efelenmeyi ise hiç içime sindiremiyorum demiş. Evet İsrail gaddar bir devlet ama Mavi Marmara yola çıkarken de İsrail gaddar bir devletti. Hadi çok gecikmiş de olsa artık kaybettiğimiz insanları geri getiremeyecek olsa da o soruyu soralım. İsrail'in gaddarlığı ortadayken 19 yaşındaki Furkan ve diğer öldürülen sivillerin askeri helikopterleri ve taarruz botlarıyla full silahlı İsrail askerlerinin indirme yaptığı bir yardım gemisinin güvertesinde ne işleri vardı? Mavi Marmara bir yardım gemisi. Yolcuları da tamamen silahsız, aralarında bir bebeğin bile olduğu siviller. Kadınlar, gazeteciler, din adamları. Amaç hem yardım götürmek hem de ahlaksız bir ablukaya dikkat çekmek. Durum böyleyken, göstere göstere gelen tam teşekküllü İsrail askerlerine karşı güverteyi savunmak, gemiyi teslim etmemek fikrinin mantıklı bir açıklaması var mıydı? İsrail'li komandolara karşı direnmek için gemiden demir parçalar koparıp sopa yapmak, önceden güverteyi korumak üzere gönüllüler belirleyip İsrail'e karşı neredeyse küçük bir cihat planı hazırlamak da neyin nesiydi? Yani, uluslararası suları bırakın evinizin yatak odasına tam teşhizatlı İsrail askerlerinin havadan indirme yapacağını bilseniz abajurunuzu kapıp yatağınızı teslim etmeme planı mı yapardınız? Böylece ailenizin geri kalanını da riske atacağınızı hiç düşünmez miydiniz demiş. Ve şunu söylüyor. Mesela gemiye ilk inen 3 İsrail askerini döve döve ele geçirip İsrail askerlerine en iyi bildikleri işi yapmaları... ...yani gaddarca adam öldürmeleri için fırsat verenler bu ölümlerden hiç sorumlu değiller midir diye bir soru sormuş. En büyük silahı haklılık ve sivillik olan bir yardım gemisinden... Gazze ablukasını delecek bir firkateyn askeri olarak en tecrübeli olanı en fazla savaş görmüş olan aktivistlerden de Arap devletlerinin dize getiremediği İsrail'i yenecek bir direniş örgütü yaratmaya çalışanlar da hesap vermeyecekler mi diyor. Ve tekrar Palmer raporuna da diyor ki Palmer raporunda şunu da okuyoruz diyor Türkiye'nin de raporuna bir atıf var. Türkiye'nin olayla ilgili hazırladığı rapora Oradan da öğreniyoruz ki Türkiye kendi raporunda Mavi Marmara baskını sırasında gemiye ilk müdahale eden 3 İsrail askerinin nasıl ve neden ele geçirildiğini şöyle açıklamış. Türkiye'nin verdiği raporda güvertedeki yolcular karşılarında İsrail askerlerini görünce panik yapıp kendilerini savunma güdüsüyle botlara plastik şişe, boş kutular ve sandalye fırlattılar. Gemiye ilk inen 3 İsrail askerine de baskın geldiler ama bunu yaparken hiçbir silah kullanmadılar. Soruyor da o 3 İsrail askerinin plastik şişelerle bizzat organizasyon komitesi tarafından hürriyete verilen fotoğraflardaki hale getirilemeyeceği açık. O fotoğraflarda ve videolarda da gördük. Kanı revan içindeydi İsrail askerlerinin o ilk inenleri. Demek ki biz de Palmer kadar dürüst değiliz gerçeği diyor. Peki 19 yaşında bir yardım gemisinde acımasız İsrail komandosunun karşısında yaralı halde yerde yatarken bıraktığımız Furkan Doğan'a karşı da mı dürüst olamayacağız? Mavi Marmara iç muhasebe raporunu bu dünyada hazırlamazsak öteki dünyada hangi yüzle o rapor önümüze konduğunda hesap vereceğiz diye sormuş. Şimdi şöyle bir şey var tabi bu, bu yazıda. Önemli bir yazı bu yaptığı tespitler açısından. Çünkü hani bir çiftte standart ihtimalini ortadan kaldırıyor bir kere. Ee, hani e, sonuçta orada hep insanların kafasına takılan böyle şeyler sorular vardı. Bunları dürüst bir şekilde e, dile getirmesi bakımından son derece önemli. Ama e, şu da var yani her eylemci pasifist eylemci olarak algılama e, şeyi e, eğilimde var. E, değerlendirirken analiz yaparken öyle bir iddiası yoktu bildiğim kadarıyla. Bu Mavi Marmara'dakilerin bir çoğunun. Dolayısıyla uluslararası sularda haksız bir sebeple gemiye baskın yapılmasına direnmiş olmaları da bir şekilde yani çok tasvip etmeseniz bile normal karşılayabilirsiniz veya belli bir bakış açısından anlaşılabilir bir şey olarak durabilir. Ama bunların da dile getirilmesi lazım. O da ayrı meselede. Evet Yani böyle bir komando baskını karşısında en azından direniş gösterebilirsiniz. Ama bence burada üzerinde tartışılmamış çok önemli bir nokta da vardı yanıltılan. Yani kamuoyu olarak bizlerin çok iyi değerlendiremediği işte bizim de aklımıza gelmişti mesela daha önceki birkaç hafta önce ya daha önce yaptığımız şeyde yani gemi bozuk diyor bu eylemcilerin de bulunduğu gemi kan lekelerinin içinde yattığı gemi tamir edilmişti ve çıkmadı sefere bu, bu tamamen politik bir şey buradaki ciddi bir ikili söylem var ve bunun da ...söylenmesi gerekiyor bence. Yani çok, bu böylesine bir tartışmanın açılması iyi bir şey. Benim kanaatim Kesinlikle de Kesinlikle iyi bir şey. Evet, bu iş yani bayağı büyüyecek tabii gibi gözüküyor. Ya bir kere ee, büyüyecek olması da korkutucu bir şey. Çünkü değiştirdiği boyut göz önüne alınırsa... ...şimdi hani İsrail'in sivillere veya... Abluk altındaki sivillere yardım götürmeye çalışan sivillere yaptığı müdahalesi tartışma konusuyken... ...birden iki devlet arasında potansiyel bir çatışma e, ihtimali haline gelmesi Gazze meselesinin... ...biraz işin büyümesi hmm. konusunda da beni en azından endişeye itiyor. Evet, yani görmek, üzerinde birazcık konuşmak ve ondan sonra hareket etmek gerekiyor... Henry e, Henry Barki de Lehigh Üniversitesi Uluslararası İşler Bölümü Öğretim Üyesi Türkiye'de Türkiye konusunda uzman Henry Barki de e, şey demiş Türkiye ile İsrail arasındaki son gelişmeler e, Türkiye'nin amaç ve niyetini doğru anlayamadığı için olayları engelleyemeyen Amerikan diplomasisinin fiyaskosu demiş The National Interest dergisinde Türk İsrail soğuk savaşı başlığıyla bir yazı kaleme almış. Tabi bu Amerikan diplomasisi açısından bakıyor ve bunun bir fiyasko olduğunu da söylüyor. Bu da ayrı bir boyutu tabi. İsrail ekonomisi bu arada da tarihin en büyük mali krizini yaşamakta. Bunu da söyleyelim. Ve orada Şancın. da o krize de yani krizden de yola çıkarak sisteme karşı da çok ciddi bir başkaldırı da var. Ve etrafındaki ülkelerde ...olan diğer başkaldır hareketlerine etkilenen bir başkaldır. O da önemli. Evet, birçok sektörde toplu işten çıkartmalarda başlamış çıkarmalar. Ya Hem toplu işten çıkaran firmalar var... ...hem de %25 maaş kesintisi uygulamasına da gidiyormuş. 400 binden fazla, 450 bine yakın İsrail'de. de... Protesto için sokaklarda bu çok büyük bir oranını oluşturuyor ...7,5 buçuk milyon nüfuslu bir ülkede ve e, böyle bir durumda devam edecek anlaşılan. Peki bir ara verelim devam edelim. Açık gazde. Evet. They do get weary, wearing that same old shaggy dress. Yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness. Oh, she's waiting Just anticipating For things that she'll never, never, never, never possess Yeah, yeah But while she's there waiting And without them Try A little tenderness It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care, yeah, yeah, yeah. But the soft words. Your spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to make. shredding'den bir standart diyebileceğimiz bir parça daha dinledik. Try her a sabah little. dinlesek olur aslında. Evet. Try a little tenderness. Çok uh, usta. bir Oldukça genç. Parçanın şey. adı da manidenmiş aslında. Evet. Try a little tenderness. Birazcık da böyle şefkat denesek nasıl olacak diyor ilişkilerde değil mi? Otis Redding 1941'de bugün doğmuştu Otis Ray Redding Jr. ve 70 yaşında olacaktı bugün tam onu idrak etmiş olacaktı ama 1967'de 10 Aralık'ta bir uçak kazasında turnede grup elemanlarıyla birlikte Barkey galiba grubun da adı ölüp gitti kendisine bir günaydın daha demiş olduk. Evet açık radyoda açık gazetede devam ediyor ve bu arada bir başka gelişmede aynı konularla ilgili e, taraf gazetesi manşetinde var Davut Davutoğlu gerçeği bizden saklıyor mu? Soru işaretiyle emekli büyük elçi Ünal Ünsal her taraf yani e, opinion sayfaları denen fikir sayfalarında. Soruyor, Türkiye Mavi Marmara raporunu yazan Birleşmiş Milletler paneline politik bir görev verildiğini bilmeden mi bu işe? Evet demiştir. Çünkü Palmer, Palmer paneline politik bir görev ve hedef verilmişti. Bu durumda Türkiye'nin şimdi gösterdiği tepkiyi de anlamak zor diyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gizli işler çevirmiş Türkiye'yi aldatmış mıdır? Ve Davutoğlu'nun panelin politik amaçlar hareket ettiği yolundaki şikayeti... Bu husus göz önünde tutularak değerlendirilmelidir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri panelin misyonu konusunda Türkiye'yi aldatmadıysa tepkimizin Birleşmiş Milletlerle ülke arasında güven bunalımına yol açması kaçınılmazdır diye bir fikir yazısı, bir tahlil yazısı yazmış ve önemli bir nokta da diyor Davutoğlu'nun bu olayın Arap Baharı'nın İsrail aleyhine dönüşebileceği yolundaki tarihsiz beyanıdır. Çünkü bütün dünya Arap dünyasındaki ayaklanmaların istibdada demokrasi ve hukuk yokluğuna tepki olduğunu göstermiş ve bu haklı başkaldırıya alkışlamıştır. Arap yöneticilerinin baskıcı rejimlerini sürdürebilmek için İsrail faktörünü nasıl kullandıklarını bilmeyen yoktur diyor. Şimdi Davutoğlu Arap kitlelerini yeni müstebitlerin kucağına oturtabilecek şeyler söylemektedir. Diyor ki yani bunların da... ...düşünülmesi haklı olduğunu düşünüyorum yani Ünsal'ın. Hükümetimiz İsrail askerlerine öldürülen dokuz vatandaşımız için özür dilenmesini... ...İsrail ile ilişkilerin düzelmesi için temel şartlardan birisi olarak ortaya koydu. Üzüntü beyanını da yeterli bulmadı. E bu durumda insan 1915'ten itibaren öldürülen... Dokuz değil yüz binlerce yaşlı kadın çocuk masum Ermeni vatandaşımız için özür dileyen vicdan sahibi insanları ağır biçimde suçlayanların nasıl olup da aynı iktidarın mensupları olduğunu anlayamıyor diye sormuş. İşte kendi hukuku herkesin hukukun üstünlüğü öyle gibi olduğu zaman tehlikeli oluyor biraz sanki. Evet ama evrensel standartlar olmazsa e, her şey kağıttan bir Çok kuleye Latinik oluyor. Çok platonik düşünüyorsunuz. Bu konuda biraz öyle düşünmek. <gülüyor> iyidir valla. Doğrusu e, ilkelere dayanmayan hiçbir şeyi savunamayız. Sadece gerçeği ve temelin de bunu şey yapabiliriz. Şimdi Doğu Akdeniz'e savaş gemileri gönderecek. Niçin? Neyi korumak için yani? İşte insani yardım götüren gemilere e, eskortluk yapmak için. E, evet. Teşlik edecek. Öyle denmiş. E, yani iç politikada puan toplamaya yönelik ama ne olursa olsun, insani yardım oldu. dahi olsa e, yani bir sonuçta çatışma ihtimali ortaya çıkacak. Savaş gemisi olduğundan dolayı e, sivil gemiler gittiği zaman bile bayağı bir ufak çaplı arbede yaşandığını göz önünde bulundurursak savaş gemisi her taraf silahlı e, daha farklı bir durum oluşabilir. isteyen o mu? Yani, ve, ve de hayır, yani iç politika, militarist e, bir çözümle ne, nasıl bir yere varabileceğimizi düşünüyoruz şimdiye kadar. Bunca yıllık sadece 20. yüzyılın ikinci yarısındaki maalesef düşünüyor. bu militarist çözümle bir yere varabilme düşüncesi sadece bu spesifik olaya kısıtlı bir durum değil, yaklaşım değil. Yani çoğu zaman bu programda da tekrar edildiği gibi militarist düşünceyle bir yere varılacağı gerek iç politika tırnak içinde olayları gerek dış politikada Anlayışı hala tükenmemiş durumda. Türkiye'de öyle gözüküyor hükümet için. Evet. Ee, öyle yani şey de var. Asılır kesilir. Hükümet son zamanlarda Fransız gidiyor diye yazmış Ahmet Altan da. Tehdit etmediği kimse kalmadı gibi Birleşmiş Milletleri, Avrupa Birliği'ni, Kürtleri, Yahudileri, Ermenileri, Rumları tehdit ediyor. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Bir, bunların arasında bir şey var mı sizce? Ee, bağlantı gözünüze çarpıyor mu saydığınız tüm tehdit de maruz kalan kesimler arasında? Avrupa Birliği tarihinin en büyük krizini yaşıyor. İsrail demin söylediğiniz tarihinin en büyük mali krizini yaşıyor. Birleşmiş Milletler, de ben Birleşmiş de, milletler tarihinin kriz. en büyük meşruiyet krizini yaşıyor. İyice evet. arttı. Ee, i̇çeride Kürt sorunuyla ilgili çok ciddi bir kriz olduğu aşikar. Ee, ses nereye çıkıyor ki insan düşünmüyor değil. Yani ee, çok samimiyet konusunda da şüpheye düşürüyor insan bu konudaki bu konulardaki söylemlerle ilgili. Evet yani sanki politikada sertlik dışında hiçbir yöntem kalmamış gibi. Ama sertlik de sanki hesap kitap yapılarak tabii, maalesef evet, Aynen öyle. Tabii onu da söylüyordu tabii Altan da. Yani iç politika yatırımları tamamen Tribünlere oynama diye tabir ettiğimiz bir şey ve bunun son derece aslında işte... Riski nispeten az ee, bir işte çıkış, bağırma duvarı veya bağırma duvarları keşfedilerek, tespit edilerek iç politikaya oynanan oyun onlar üzerinden sanki oynanıyormuş imajı en azından şu seçilen e, sertliğin hedefindeki veya tehditlerin hedefindeki kesimler açısından öyle gözüküyor dışarıda. Evet, senin dediğini de doğrulayan bir şekilde de bitecek yazısı. Ona gelmeden şunu da söyleyeyim. Bu sertlik diyor Altan. Hukuk alanına da sirayet etti. Deniz Feneri'ni soruşturan 3 savcı işte Adalet Bakanı'nın izniyle görevden el çektirildi. Ergenekon savcılarının yaptığı işlemin benzerini yaptıkları için tahrifatla suçlandılar. Hakları Savcılar... da soruşturma açılacakmış şimdi. Savcılara değil mi? Evet. Soruşturuluyor ama bir bakanı Bakanın yakını olduğu söylenen köstebekler soruşturulmuyor mesela. Ee, savcılar hakkındaki şikayet 18 ay önce ortaya çıktı De Neden şimdi görevden alındıkları açıklanmıyor, açıklanamıyor. PSYK müfettişleri Deniz Feneri savcılarıyla ilgili raporu tamamlamış. Radikalden bir haber bu. Savcılar için hapis dahil 3 yaptırım gündeme gelmiş. Yani AKP hükümeti... Nedenini tam kavrayamadığımız bir baş dönmesi için de Erdoğan'ın ve Davutoğlu'nun çok sevdiği Osmanlı mirasçılığı meselesini fazlasıyla ciddiye alıp sultanlığı da benimseyerek gerçeklerle bağlarını kopartmaya başlamış gibiler. Adına Sanki... Osmanlı mirasçı deyin veya işte e, iddia ve terakki mirasçılığı deyin. Türkiye'de bir iktidar, mutlak iktidar e, mirasçılığı e, tapınması var. Bu kaçınılmaz bir şey. O yüzden iktidara gelen mutlaklaştırma konusunda atması gerektiğini düşündüğü tüm adımları atmaktan çekinmiyor. Bu da böyle gidiyor ve maalesef de bizi bir fasit daire içine hapsediyor gibi Evet. evet demin duruyor. senin sorduğun iki soruda yanında cevap bulabiliriz belki. Bir tanesinin hem bu tehdit etmediği tehdit ettiği bütün kesimler ortak noktası hakikaten böyle bir kriz zayıf durum işaret ediyor. Ee, aynı zamanda da Türk dışındaki bütün unsurlar bunlar dikkatli çekilecek olursa. ikincisi de iktidarın sertliği sandığımız şey başka bir şey mi acaba diye düşünüyorum diye bitirmiş. Yazısını <gülüyor> Ahmet Altan tam da o soru. Yani <gülüyor> bu sertlik aslında başka bir <gülüyor> mutlaklığın, mutlakiyetin ifadesi mi diye soruyor. Ama buna karşı da yapılacak tek şey işte mecliste bütünüyle bildiğimiz bütün yöntemlerle savunmak. tabii öbür taraftan da bu şeylerde de çok ciddi tehlikeler var. Onlara ayrıca da döneceğiz. Yani şu anda Sinop, Gerze'de olanlar başka birçok yerde de çok ciddi bir çatışmaya, polislerin de devreye ön yani cepheye öne sürülmesiyle beraber Jandarmanın yanı sıra e, baya dişe diş tırnak tırnağa bir sertlik savaşa doğru gidiyor. Ve ya, toplumsal mesela? kutuplaşma bugüne kadar e, bir şey olmaz e, sanılarak herhalde sürekli pompalandı ve iyice ekstrem uç bir hale gelmiş durumda şu anda benim içimde belki de biraz paranoyak elinleri olan bir insan olmamdan kaynaklı olarak bir şey var endişe var hani bir kırılma noktasına yaklaşıyor yaklaşılıyor mu diye umarım haklı çıkmam ya bugün aslında Cuma değişiklik olsun diye haftaya böyle iyi haberlerle bitirelim bize fazla demiştik öyle başlamıştık ama pek sıra gelmedi galiba gelemiyor çünkü yani şuaya bak yeşil gerze platformuyla ilgili yayınlar da yaptık işte mehveş evin de yazmış yani e, direnen, isyan eden herkesin önce görmezden gelindiği fazla ses çıkarınca terörist muamelesine tabi tutulduğu bir ülkede yaşıyoruz diyor. Doğaya sahip çıkmak, kendi yaşam hakkını korumak bile suç sayılıyor artık. Yani ancak Latin Amerika ülkelerinde görülen vahşi talanın karşısında duran köylü devletin düşmanı ilan ediliyor. Son ve en acıklı örneği Hopa'da yaşandı. Ondan sonra da bu Gerze'ye geçiyor. Peki bu mu adalet, bu mu insanlık, bu mu demokrasi diye evet, işte sormuş. Gücün adaleti, hukuku böyle oluyor. Ee, yani Güçlünün ve gücün. Ama şu var, yani iki hafta önce Sinop Ticaret Odası Başkanı Sinan Derici'den Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'a bir mektup. Mektupta şöyle de diyor, bizler Sinop'un geleceğini eğitim, kültür ve turizm kenti olarak belirledik. Çocuklarımıza doğrusu bozulmamış, yeşil ve yaşanabilir bir sinop bırakmak son tek ve son arzumuz. Siz de gerzede termik santral yaparak yeşilimizi sarartmak, doğamızı katletmek ve geleceğimizi karartmak istiyorsunuz. Bizde yakacak kömür yok. Sinop sinop'ta termik santral yapmak nereden aklınıza geldi? Sizi hangi doğa düşmanları ikna etti bilemiyorum ama yanıltıldığınızı kesinlikle söyleyebilirim diyor. Şimdi sinop ticaret odası daha küçük bir kovuldunuz demiş yani, mi ona? Cevaben. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı. Evet. O daha üst hiyerarşik bir üst düzey öyle mi? programda vardı ya zamanında. Ha evet, çırak. Hmm, ha evet, ismi de o. Donald evet. Trump'tan esinlenen bir çok sempatik kopya. bir kişiden esinlenmişti evet. Neyse. 7 yılda şehir 20 şehir kurulmuş. İyi haberse bu. Türkiye'de. TOKİ hükümetin planlı kentleşme ve konut üretimi kapsamında. 2081'in 800 ilçesinde 2082 şantiyede 500 bin 639 konut üretmiş. Ben size iyi haber vereyim. 100 bin nüfuslu 20 şehre denk geliyormuş. Bir de bunun devamını da söyleyeyim sonra sana vereyim sözü. Nakavt olmuş olabilirim o an itibariyle. Kızılırman çevresi Villalarla donatılıyormuş. Ha bunu evet görmüştüm ben de birkaç gün önce ve çok sevinmiştim. Kooperatiften girmek üzere araştırmaları yapıyorum şu an. Kızıldırman etrafında 200 ile 300 metre arası bir alanı koruma alanı olarak bırakıyoruz. Ne kadar? Sivas Belediye Başkanı. Ne kadarlık bir alan pardon? 200 ila 300 metre. E ama o zaman... onun dışındaki konutlar iki katlı villalar halinde konuta açılıyor. Harika. Buyurunuz söz sizde. E, etrafta villa ve ev yapmak için boğazdan kanal geçirmeyecek miyiz zaten? Evet. Geçireceğiz. Tamam. Pardon. E, ikinci bir boğaz oluşturmayacak Boğazdan kanala geçirmek abuk oldu biraz tabi. Her neyse. E, ya bir de iyi haber verelim ya. Dünyada iyi şeyler de oluyor. Evet. Anlayışından yola çıkarak Avrupa Adalet Divanı'nın çok emsal sayılabilecek çok önemli bir kararı var. Türkiye'de olan bir tane de e, alakalı biraz. Avrupa Adalet Divanı 6 Eylül'de e, açıkladığı kararda genetiği değiştirilmiş organizma izi taşıyan izi taşısa dahi bu tür balların e, GDO'lu ürün kategorisinde e, sayılacağını söylemiş. Bu istemeyerek de olsa eser miktarda. eser miktarda ve istemeyerek de olsa yani bu şu demek çünkü balı oluştururken arı sadece GDO'suz şeylere gitmiyor. GDO genetiği değiştirilmiş ee, her türlü bitkiye de konuyor ve onlardan da şey taşıyor kovanına geriye. Onları ayırt edemiyor mu ne, ne aptal bunlar? Ya yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ayırt edemiyor. Kendi şeyinden, eksikliğinden dolayı. Ee, her neyse. Ama işte biraz hızlandırılmış bir süreç işlediği için orada arının alışık olduğu evrim süreci işlemediği için Belki affedilebilir bir eksiklik diyelim buna. Evet bağışlayabiliriz. Tamam iyi oldu. Ee, ve daha sonra da üretici farkında olmadan kendisi balında GDO izine rastlanabiliyor. İşte Avrupa Adalet Divanı'nın verdiği kararla beraber e, bu balın GDO'suz ürün olarak satılması yasaklanıyor. E, bu da bu üreticinin çok ciddi davalar açabilmesi anlamına geliyor. Bu GDO, genetiği değiştirilmiş organizmaları üreten şirketlerle ilgili. Kovuldunuz. Ya Allah. <gülüyor> <gülüyor> e, bu tabii çok hakikaten iyi bir haber. E, öte yandan Türkiye'de de işte e, şey üreticileri, tavuk üreticileri falan GDO'lu Mısır e, konusunda, tohumu ithalatının serbest bırakılması konusunda çağrılarda bulunabiliyorlar. Ve ayrıca da o konuda önemli gelişmeler de var. Daha sonraki programlarımızda önümüzdeki hafta gün ve haftalarda bu konuya da tekrar değişe, değineceğiz diye ümit ediyorum. Bu arada hayvanların akıllılığından bahsetmişken arılardan Avusturya'da bir laboratuvara kapatılarak deney hayvanı olarak kullanan şempanzelerden de bahsetmemek olmaz. O iyi haber mi kötü mü bilemiyorum. Yani işte iyi aslında. Evet yani olağanüstü bir iyi. başlıkla vermişti gerçekten de senin dün söylediğin gibi yeşil gazte bunu. Yani Avusturya'da bir laboratuvarda yıllardır deney hayvanı olarak kullanılmış şempazeler. Çocukları da doğan bebekleri ellerinden ayrılmış. 30 yıl. Yani son 14 yıldır gerçek kullanılmıyorlarmış. Son 14 yıldır bir rehabilitasyon programı içindeler. Kurtarılmışlar şeyden. Evet. 30 yıl sonra da ilk kez güneşi görmüşler. Onun videosu. Tabii bir kısmına işte HIV ve diğer virüsler enjekte edilmiş deneyler yapılırken. Hepatit insanın insanlar cehennemi diye vermiş şeyi başlığı çok yeşil gazte güzel bir şekilde bence uygun. E, deney hayvanı olarak e, yani kullanıldıktan sonra ilk kez dışarı çıktıklarında yeşili gördüklerinde akıl alır iş değil. Yani böyle bir göğe bakıyorlar, etrafa bakıyorlar, inanamıyorlar. Sonra da dönüp birbirlerine sarılıyorlar. Kucaklaşıyorlar. Özgürlüğün ve doğanın serbest doğanın tadını çıkarıyorlar. İnsanın Ağlamaması zor yani seyrederken ve insanlığında senin dediğin gibi yatacak yeri yok hakikaten. Ee, işte. Evet yani korkunç bir e, yani insan sevinemiyor görüntüleri izlerken utanç ve e, kahır duyguları arasında gidip geliyorsunuz daha çok e, ama bu vesileyle şeyi hatırlatalım bir e, proje var çok uzun süredir aslında devam eden bir proje Great Ape Project. Büyük maymun da değil aslında yani. evet. Simyan ne demek lazım bilmiyorum ama <gülüyor> projesi şöyle deniliyor o projenin web sitesinde great project.org sitesinde iki insan arasında iki insan arasında DNA olarak farkın kaç olduğunu biliyor musunuz ortalama yüzde 0.5 miş bir insanla bir şempanze arasında bu fark ne? yüzde falan değil mi? %1.23'müş. Öyle mi? Ha bu yeni. Yani bunu oradan bakıyor. Bu konudaki otorite. Sen bir evrim düşmanısın galiba. Ne gibi? Hı? Ya yani yaratılış düşmanısın pardon. Evrimci misiniz? Ya hiçbir şeyin düşmanı değilim. <gülüyor> evet iyi bir haber de şey de söyleyelim... ...Amerikan Başkanı Obama yeni istihdam paketini... ...açıklamış... ...447 milyar dolarlık paket... ...vergi indirimi ve kamu harcamaları içeriyor ama... ...zenginlerden... ...vergi indirimini içerdiğiniz zannetmiyorum. Elimizde aslında Obama'nın sesi de vardı ama... ...sanıyorum dinleyecek vakit kalmadı. Kalmadı evet. Bir de bizim istihdamı dolaylı olarak etkileyecek sanıyorum... ...o istihdam paketi. Öyle mi? Yani etkileyecektir mutlaka. Evet. Aleviliğin de ders kitaplarına girmesiyle ilgili bir haber de iyi haber olarak verebiliriz. verebiliriz. Gerçi dün e, Alevilik üzerinden Başbakan Yardımcısının e, son derece abuk Hüseyin, bazı Hüseyin Çelik mi? Evet açıklamaları da vardı. Neyse ona da girmeyelim. Vakit kalmadı. İyi haberlerle devam edelim. Almanya'da yenilenebilir enerjinin e, toplam enerjideki oranı yüzde yirmiye çıkmış. Bunu verelim iyi bir haber olarak. Evet. Olması gerekenin yüzde 20-25 civarında 6-40-45 olması evet. gereken evet. sanıyorum. Evet ama iyi ama... diyelim. Aleviydiğin ders kitaplarına girmesi de aynı şekilde. Gene yüzdeye vurursak çok geç ve çok az ama... ya Hiçbir olumlu e, gelişmeye de çok geç çok az deyip de kafayı çevirme lüksümüz yok. Yok söylüyorum. evet aynen öyle. Özellikle cuma günü benim kalmıyor. <gülüyor> Başka ne var? İyi haber mi? İyi haber. Yani 7 yılda 20 şehir kurulmasına iyi haber Aa, demiyor musun? Kürtçe şarkı söylemeyin ceza verilmesinde bir cinayette indirim sayılmasına falan da iyi haber demiyorum. İndirim sebebi sayılmasına. Afganistan'da öldürülen gazetecinin katilinin bulunmasına da iyi haber demiyor musun? O iyi haber ama galiba katil bekledikleri kişi çıkmamış. Çıkmamış. NATO vurmuş onu. Kurtarmak ve özgürlük getirmek için. E, Katilin ortaya çıkması gene de iyi bir şey Hani değil. yakınları için Ahmet, Ahmet Adalet'in Bulma. tecelli etmesi evet. bakımından bir adımdır. NATO'yu cezalandırıp hapsedecekler mi şimdi? Yani sorumlular hakkında bir şeyler yapacaklar mı bilmiyorum. Var mı öyle protokolleri falan? Dost ateşi, hosta ateşi. Zaten öyleymiş. Silahlı çatışma kanunlarına ve savaş kurallarına uyduğu bu şartlar altında makul davrandı. Kimin? Öldüren NATO askerinin. O zaman tamam. Mesele yok. Bitti. E, hani iyi haberle bitiriyorduk. Sen de vardır. Kıyıda köşede kalmış bir iyi haber yok mu? <gülüyor> Vallahi yok. Peki o zaman. İzmit gölbesine kurulacak 3 kilometrelik dev asma köprü projesinde imzalar atılmış ve milliyetin... Oradan da bir arazide siz kapatırsınız zaten. Evet, sevinçle belirttiği gibi. Bir saati altı dakikaya indirecek diyoruz. Acelemiz var ya. İstanbul, İzmir'de üç buçuk saat olacakmış. İstanbul, İzmir üç buçuk saat. İyi, peki şey altı dakika olan ne? Bugünkü gazetelerden bir tanesi hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Karadeniz, Akdeniz'de şu yollarla bağlanıyor diye bir harita vardı. Dehşete düşüyor insan böyle gördüğü zaman. Sevinçte. O geçeceği yerlerde hiçbir şey olmadığını insanlara... Ee, böyle kara bir harita veya beyaz bir şey resim veya işte çok gazete illüstrasyonlarında sevilen haliyle bej rengi. Onun üzerinden yollar geçiyor böyle illüstrasyon. Hiçbir şey yok ama orada. Yol bir şeyin üzerinden geçmiyor. Evet. Boşlukta gidiyor. İzmit Körfez geçiş göklusu için imzalar atıldı. Bir saati altı dakikaya indiriyor. Yaşasın. Acelemiz vardı. Gidiyoruz zaten biz de. Açık Gazete Seviyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sizin. Merhaba nasılsınız? İyiyiz. Seni sormalı. Tatilden döndünüz. Evet. <gülüyor> ta bayram vaziyetlerinden evet. Evet. Ee, evet şimdi nasıl durumlar <gülüyor> şahpik şahbaz olduk yolunda herhalde ilerliyoruz valla yani geçen hafta eğer konuşsaydık bayram e, döneminde daha çok hani dünyanın sona ermesi falan filan gibi konular üzerinde duracaktık <gülüyor> iyi olmuş o zaman son derece evet isabet oldu. <gülüyor> Ama şimdi ya küresel ısınmaydı vesaire. Ki bunlar sizin zaten çok üzerinde durduğunuz şeyler. O yüzden Sadece... diyorum zaten bizim alanımıza bir şey girişi olmasın. Evet, evet, evet. Allah'tan. Neyse, ne, ne küresel ısınmama hiç duymadım. Neymiş o? O nedir? <gülüyor> <gülüyor> Neden bahsediyoruz? Evet, ee, Bill bunun çok enteresan hani bir şeyi vardı. Amerika'nın e, geleceğinin yeni Orta Doğu olduğu ile ilgili. Tabii o, o şimdi Amerika'da e, bayağı ba ciddi gösterilerin olması vesaire bu işte petrol konusuyla ilgili. Bu Kanada'dan petrol, kan Kanada'nın petrol yataklarının değerlendirilmesi. Aslında bu tabii ki son derece ironik bir durum. Hani Amerika'nın kendisinin bu konuda bir savaş yapması, Orta Doğu'nun işte bu hali. Ve ondan sonra Kuzey Amerika'nın Orta doğulaşı ulaşıyor olması fikri bana çok... Acıklı ve dokunaklı geldi birdenbire. Hani savaşı bir anlamda kendi coğrafyasına taşımak gibi bir şey aslında. Ve Şimdi çok çok sertleşebilir tabii o yani evet. onu biz de epey yakından takip etmeye çalışıyoruz evet. sürekli olarak bu özellikle işte set in denilen oturma grevlerini finan. Evet. Yani Obama'dan karar çıkarsa bu kumul, petrol kumulları evet. şeyleri zift petrolleri diyorlar hı hı. işte. Ee, o zaman ben de daha çatışmalı olacağını yani iş makinelerinin önüne e, bayağı toprak sahipleri arazi sahiplerinin filan da çıkacağını ve çok ciddi sert çatışmalı olacağı yolunda bir. <gülüyor> subjektif tahminim var yani iş Türkiye'de de görülüyor ya sertlik giderek <gülüyor> bu çevre konusundaki haklarını vermemek için Amerikalılar da çok çok çeşitli kesimlerden sert bir şey mücadele verebilecekler gibi geliyor bana evet en azından o mücadeleler bir anlamı olabilir bir şeye gidiyor olabilir hakikaten durumu durdurabilir Türkiye'de genelde maalesef ...fazla da bir işe yaramıyor... ...benim bildiğim kadarıyla... ...sonunda... ...belli aslında... olmuyor aslında... ...yani yuvarlak çayda ve gerde gibi örneklerde... <gülüyor> ...çok geril etmeyi başardılar ki... ...çok büyük holdingler falan... ...söz konusu buralarda... Evet. ...yani şeye bağlı... E, hakikaten ne kadar kararlı bir şekilde bu işin üstüne gittikleriyle ilgili çok değişiyor. Bugün yarın mı var e, Gerze yle? Bugün bugün bu bugün. akşam saat e, yedi buçukta e, Taksim tramvay durağında. Hı hı, hı. Bir de o var. Evet, yani Gerze Bey, çevre platformunun e, yürüyüşü var. Bill söylediği çok önemli bir nokta tabi. Amerika'nın kendisi. Çünkü bir yandan da reklamları şu şekilde veriyorlar. Mesela etik petrol diyorlar. Burada. Evet. evet, evet Suudi evet. Arabistan'daki gibi kadınları kapatan bir yer değil. Kanada'dan de seçen kadınlardan. Hı hı. Mükemmel bir ülkeyiz diye. Yalnız Kanadalı Naomi Klein'de yaptığı tutuklanmadan önceki konuşmasında evet. şey diyor. Etik değil bayağı Petrol kumunu var burada. Ya zaten o hedef şaşırtma konusunda da uzman Kanada başbakanı Harper örneğin geçen günlerde Kanada'nın önündeki en büyük tehdidi yani ne algılarsınız? Dünyanın yok olması, küresel ısınma falan o olarak algılayabilirsiniz. İslamcılık olarak tanımlamış. Evet. Onun için Suudi Arabistan'dan şey yapmayalım diyor işte. Bir, bir Kanada eksikti bu konuda. Evet. evet, evet. Ee, yani, Kanada çünkü çok kültürlülük ve bu politikaların e, oluşturulması bu konuda konusunda artık dünyada herhalde e, gerçekten Avrupa'dan da farklı bir örnek. E, bu konuda çok çalışma yapılmış e, Kanada'da. Kanada bu noktada eğer siyaseti bu aşamaya geldiyse tabi dünyanın geneli için belki böyle bilmiyorum. Krizler yaşanmıyor olması lazım ki e, bazı şeylerin ayrılığına varılsın ve bir şeyler oluyor olabilsin Ben birazcık da işte hani gerçekten Türkiye'de bir şey oluyor mu Gibi sorgulamamın sebebi Belki şirketlere Geri adım attırılabilir Gene çünkü kapitalizmin elastik bir tarafı var Bu etik petroldü vesaireydi Birazcık aslında onun bir Tezahürü Kendisini düzeltmek için kapitalizm Bir şeyler yapıyor oluyor muhakkak En azından görüntüde Görüntüyü kurtarmak için vesaire ee, ama e, işin madalyanın öteki yüzü e, siyaset bazen öyle bir diretiyor ki Öyle bir kendini kapatıyor ki Çözüme veya herhangi bir şeyi e, bir toplumdan gelen e, tepkiyi kale almakta diyelim iktidar vesaire e, Bu illa AKP için de söylemiyorum aslında Pek çok yani Türkiye'nin kısa tarihi belki birazcık böyle e, Bir şeyde diretilince, inatlaşılınca toplumun yararı ve halkın yararı nedir ne değildir ne olabilir hiç kimsenin umuru olmuyor adeta gibi. Evet. bazen. Yani Harper'ın sözlerini de e, hayret ve ibretle izledim doğrusu. Çünkü bu şey diyor bu Alberta'dan çıkartılan şey. Hı hı. Yani Florida eyaleti büyüklüğünde İngiltere'den büyük bir arazinin tamamen e, şey çevrildi. Cehenneme dönüştüğünün görüntüleri var. Evet. Bu diyor dünyada girişilmiş en büyük projedir. Çin Seddi'nden de büyük ve diğer bütün şeylerden de büyük. Aztek tapınaklarından ve Mısır piramitlerinden tek farkı onlardan da büyük olmasıdır diye bununla övünüyor. Yani ya dünyanın yok bir erdem sanki evet. değil mi? Hani evet. evet. Şimdi söz, sanki gerçekten bir böyle bilim kurguyu yaşıyor gibiyiz. Daha önce de bahsetmiştik bundan. Gerçekten de bu aymazlık ve bir tuhaf felakete ait doğru koşuşta öyle bir his geliyor insana. Gerçekten evet. bunlar film kareleri olabilir ancak veya bir senaryoda yer alabilir gibi geliyor. Ama maalesef gerçeklerinde Gerçek. benim için de sarsıcı bir haber oldukça. Associated Press'in bir şeyi vardı araştırması geçen hafta. Normalde Türkiye gündeminde bir... Bomba etkisi yaratması gerekiyordu. Türkiye'nin dünyada en çok terör e, yasası dolayısıyla hüküm giyen mahkuma sahip oldu. Ya bu acayip bir şey. Evet ve evet, açık ara ön değil mi ya ikinci gelen <gülüyor> Çin önde, iki evet. katı finan. Yani evet. biz de çok şaşırdık. Türkiye tebrik ediyoruz Bravo. Çin'in neredeyse iki katı gibi. Evet. Nüfusa oranladığımız zaman ne gibi bir sonuç çıktığını ben düşünemiyorum. Aynen. Aynen Hı. tabii Çin'in nüfusu ne vesaire e, karşılaştırılınca ya yani, acayip bir şey dünyadaki mahkumların neredeyse yarısı e, ya 11.50'den bu yana 35.000 küsür kişi işte yüküm giymiş dünya çapında. E, yaklaşık yaklaşık 13.000'i Türkiye'de. Evet. Ne yani bu a, a, sözün bittiği yer burası evet. herhalde. Hakikaten öyle. Bizim de nefesimiz kesilmişti yani. Evet evet evet yani bu Çince şimdi... 17 bin kişi finanmış değil mi? Ee Çince 7 bin kişi şey, 7 bin kişiymiş. Evet evet 7 kişi. Ya ya ya ise işte Hı -hı. aşağı yukarı Türkiye'de 13 bin 500 mi öyle bir şey? Türkiye işte Çince tabi bu Uygur Türkleri bir de. Evet. Ironik buyla bitmiyor ki kat evet. kat her tarafında bir şey var. Ee, onun dışında bu ya, 66 ülkede yapılan bir araştırma ve tamamı işte bu, çoğunluk bu bilgi edinme kanunları kullanılarak. Ya öyle çok derin araştırmacı gazetecilik örnekleri değil bunu bütün dünyada da yapmanıza gerek yok. Ee, bir, ya Türkiye kendisinde bu rakamı çıkarıyor olsa bunlar dolaşıyor olsa e, tabi dünya ölçeğinde karşılaştırılınca bir tokat gibi iniyor insanın yüzüne de onun dışında bu bilginin zaten elimizde oluyor olması lazımdı. Evet. Bunun yazılıp çiziliyor olması lazımdı. Çünkü Türkiye'nin kendi içinde de e, bu işte e, şey e, kanun değişikliği yapıldıktan sonraki fark çok çarpıcı. 2005'te 273 mahkumiyet var Türkiye'de ve 2009'da 6.345'e e, çıkıyor bu. İşte bugün onun da iki katı olmuş durumda. E, ondan sonra hiç gerçekten ...derin sosyolojik analiz... veya da böyle siyasi analiz yapmaya... ...gerek yok bu Kürt meselesiyle ilgili. Hiç hiç gerek yok. Evet yok hepsi... Yani çocuklar, ...taş atan çocuklar... ...hikayesini yıllarca konuştuk... ...yani zaten. Tabii tabii. tabii yani hepsi o... terörist kapsamında... ...terör <gülüyor> kapsamında... ...içerdeler evet. yani. Ha? Bu açıdan işte birazdan... ...İsrail üzerine düşünürken bu yaratılan krizler diyeyim artık neyse bir gelenek haline gelen İsrail krizler ki bence iki tarafın da iç politika malzemesi olarak çok işine yarıyor çünkü İsrail'de de e, İsrail'in biraz farklı sebeplerde e, Türkiye'de çok iyi durumda olan bir hükümet var fazla iyi durumda fazla güçlü diyelim fazla destek e, bulabilen e, bir hani, demokratik Diyelim gerçekten açılım yapılıyor olabilmesi için herhangi bir konuda. Çünkü baskı mekanizması yeterince orada çalışıyor mu Türkiye'de bir soru işareti. İsrail'de de tam tersi. Bu sefer belki ekonomik göstergeler iyi, İsrail'de işsizlik vesaire çok ciddi şu boyutta değil şu an ama toplumda öyle huzursuzluklar var ki ee, öyle bir derin sarsıntı var ki İzak Rabin'in ölümünden bu yana ilk defa yani işte kaç yıl öncesinden bahsediyoruz 97 gibi bir tarihten o zamandan bu yana ilk defa insanlar sokağa dökülüyorlar çok ciddi gösteriler yaşanıyor İsrail'de çok sarsıcı gösteriler ve özellikle bu gösterilerde e, Arap e, İsrail vatandaşıyla e, işte Yahudiler ve her herkes bir, bir birleşiyor belli bir e, diyelim ki ee, hükümete olan şikayetle hükümete karşı olan tepkide birleşiyorlar ee, Bu çok önemli bir şey Ki İsrail aynı zamanda işte ırkçılığın e, çok ciddi şekilde yükseldiği bir ülke ee, Yazında bugün bahsetmiştim İsrailli genç öğretmenlerin yazdığı bir mektup vardı Biz Artık okullardaki ırkçılıktan küçücük çocukların ırkçılığından hicap duyuyoruz diye Eğitim bakanına yazılmıştı, istahlı. Evet. Bir çeşit Hitler, Jugend gibi, onlar da. Evet, aynen, aynen. Gençlerini yetiştiriyorlar yani. Savaş için buna ihtiyacınız var yoksa savaşmaz insanlar, o teyakkız duygusu gerekiyor. Ee, İsrail'in böyle bir e, açmazı var diyelim ve o anlamda Türkiye ile olan zıtlaşma bir e, bu işte bugün de Netanyahu'nun açıklamaları vardı. işte bizim ordumuz güçlüdür, şuyumuz güçlüdür buyunsalı hani adeta Orta Doğu savaşı çıkabilir gibi bir imaj verecek şekilde Türkiye ile çatışabilir gibi bir sanki mesaj verilcesine. Ya bu noktada belki de o içteki o bölünmeyi kapatacak birlikteliği bu şekilde İsrail bir anlamda elde ediyor, edebilir. Türkiye'de de zaten artık İsrail konusu ciddi bir iç politika malzemesi. Ve bu iki tarafın da aslında bu halini bir bakıp düşünmek lazım. İki tarafta bunu nasıl kullanıyor belki kendini ne iki siyasette iktidarla iki siyasette tutunabilmek için vesaire. Türkiye'de de yeni ayına -Ay tartışmalarına gireceğimiz dönem nasıl bir dönem olacak? İşte bir yanda bir kürt meselesinde iyice sertleşmiş bir ortam. Ondan sonra da şeyde bu İsraille atılan köprüler, savaşlar vesaire. Bu sefer evet, şu... bölgesel ölçekte. Nasıl bir anayasa çıkar acaba böyle bir tartışma ortamından gerçekten? Evet. Yani, no, ne olur? Tabii ki e, AKP'nin istediği gibi bir anayasa olur. Fazla toplumsal bir anayasa olmaz. E, bir sürede böyle idare edilir gibi gözüküyor. Bir de tabii bu halkın SMS'lerle katılması falan gibi... ...projeler var ki onların da ne kadar... ...onlar da hiç tartışılmıyor ki mesela... ...onun geri bildirimi olacak mı? Diyelim işte halkın anayasaya... ...katılmasını sağlayacağız diye bir... ...mesela... Işte ...çalışma yapıldığı vesaire söylendi... ...geçtiğimiz günlerde... ...dedim ki bunlar haber olarak yer alıyor da... ...ne nedir peki yani... ...bunun gerçekten içeriği ne? O mekanizma nasıl kuruluyor olacak... Sizin mesela bildirdiğiniz görüşler size e, geri nasıl bu nasıl kullanıldığı vesaire gibi konularda bilgi verilecek mi ne olacak. Bunlar tabi e, soru işaretleri göstermelik olarak e, halktan görüş alınabilir. Önemli olan ne yapıldığı ve bunun daha da önemlisi e, toplumun içselleşti içselleştirmediği o anayasayı. Toplumun yansıtıp yansıtmadığını isteklerini arzularını ve bugünkü sorunlarını tabii ki. Bunlar hep soru işaretleri ve bunda belki işte daha nitelikli bir siyaset felsefesiyle biraz işe yaklaşıyor olmamız lazım bütün bu İsrail meselesinde. Yani İsrail'in aslında hataları, kusurları ve e, açmazlığı nedir? İsrail'i bugünkü o e, dehşet verici konumuna ne getirdi? Biraz bunları belki düşünüyor olmak lazım çünkü İsrail meselesi, ya, ya hakikaten neresinden tutayım artık yani arkadaşlık ettiği çevreler kendisinden nefret eden ve yok olmasını isteyen aslında mesela Avrupa'da e, bir akım aşırı sağ hakikaten de bu İsrail e, devleti bu, bu gruplarla gayet güzel hani görüşmekte e, mesela işte Avusturya'daki e, özgürlükler partisi bu Hayderin hmm, evet. partisi You're olarak bildiğimiz. Evet, evet, evet, evet. Ondan sonra veyahut işte bu Gert Wilders şeydeki, Hollanda'daki. Bunlar İsrail'in yeni dostları Avrupa'daki. Başka fazla da dost kalmadı zaten. Yani o konuda belki Türkiye'nin politikalarında da haklı yönler tabii ki var. Bir şey de demek mümkün değil de... Ee, İsrail'in bu içine düştüğü durum kendini düşürdüğü durum bir, bence dünya çapında ibretlik ibret alınması gereken bir şey. Evet, evrensel bazı evet. çizgilerizdi. Bir çeşit örneği yani biz de açık evet. kitapta şimdi elimin altında yok ama Nazi eli diye bir madde yazmıştık mesela baya düpedüz Nazi olarak faaliyet gösteren bir genç kesim var İsrail'in içinde de. Kimliğini evet. gizlemeden, resfastikalarla filan dolaşıp evet. Yahudi olmayanları, esmer renkli olanları filan dövüyorlar, öldürüyorlar hatta. Bu işte aşırı milliyetçilikte bir birleşme olunca ve zalimlikte diyelim herhalde artık kimin ne olduğunun çok da önemi kalmıyor ve bütün bu aslında Yahudi tarihinin e, bu kadar yaşanan acıdan sonra bu noktaya düşülmesi bir devlet kurulduğunda şu veya bu şekilde ya, ha, hakikaten trajik ne diyeyim yani tab tabii ki yaşatılanlar ve çektirilen acılar bölgede zaten hani başka bir olay da aynı zamanda İsrail'in kendini ettiği bir yandan ya yani, bu işte Türkiye'nin bu e, savaş olayının bir savaşın toplumları nasıl erittiği, yok ettiğine işte görüyor olması lazım. Evet, yani en farkına önemli, varıyor olması lazım. Senin yazında da yaptığın tespit bu çürütücü. Yani bir yandan işte Lord Acton'ın dediği gibi iktidar kudret yozlaştırıyor ve mutlak kudret yani şey bekliyor insan. Adalet ve Kalkınma Partisi işte elliyi buldu evet. artık en güçlü, tamamen serbest ve demokrasiyi genişletecek şekilde devam etmesi gerekirken tersi e, bir otokratik otoriter bir yaygınlaşma e, emarelerinin çok arttığını görüyoruz. Bu da işte mutlak iktidar mutlaka bozar. Mutlak şekilde bozar şeyini doğru çıkarır gibi geliyor insana yani. Çok genelleme yapmak istemiyorum ama. Tabii ya şimdi o kadar çok aslında ders alınacak şey var ki bu anlamda İsrail'in o e, sürekli savaş halinden bakıldığında bir kere toplumun o son derece militarleşmesi ve aynı zamanda ordunun da belli bir noktada e, giderek son derece dincileşmesi bu da enteresan bir yön. E, bu ya ordunun orduyla din, din birbirine karıştığı zaman bu tabii iyice berbat bir karışım ortaya çıkıyor e, ki işte bu Amerika'nın da Irak Savaşı döneminde gözlendi aslında. Orada da çok ciddi ordunun içinde etkisi vardı. Bu yani hakikaten o ayrı bir konu. Türkiye'de neyin ne olduğunu vesayetin ne kadar çözüldüğünü. Genel olarak emniyet içinde bu tarz bir e, diyelim ki dincileşme var mı yok mu nedir. Ama din bir politik olarak malzeme olarak Türkiye'de kullanılıyor Kürt meselesinde ciddi biçimde. Bu da yanlış bir şey de e, e, hesabı dönecek bir şey. Ama biz deney sahası gibi birilerin aklına bir şeyler geliyor. Aa biz bunu din kardeşliği çözeriz. Aa biz bunu şöyle yaparız, böyle çözeriz gibi. Ee, yani evet bu yani şey tespitinin çok doğru oldu <gülüyor> Kanatlı şahsen Yani savaş çürütüyor kesinlikle. Yani sürekli bir to savaş to hali Toplumu yok ediyor. To Değerleri yok, yok ediyor. Çünkü. Evet, evet. Bir savaş olduğunda bundan bunu bir yerde yalıtıp orada uzakta oluyor olması olup bitiyor olması gibi bir şey yok. Işte. Amerika'nın da Irak örneği. Irak savaşı. Hakikaten Amerika'nın bilgisayar olarak çok çok uzandı Afganistan vesaire. Hatta işte bir Amerikan askerin hatta örneği vardı. İşte belki daha önce de bahsetmiştik. Hani kolu, bacağı işte kopmuş yok. Ne oldu? Ee, diye soruyor Amerika'ya döndüğünde biri. Bir sıradan vatandaş. E, diyor ki Amerikan askeri de işte ben savaşırken oldu. Nerede? Irak'ta. Aa hmm. orada hala savaş mı hmm, var? Evet. Diye yani öyle öyle bir durum belki Amerika için hala. içinden çıkılamayacak bir savaş işte devam ediyor. Sürecek olan diyelim. Bu Türkiye'nin işte acı tarafı Türkiye'nin çok da aslında birçok şeyin iyi gittiği bir dönemdeyiz. Bu dönem çok daha iyi kullanılıyor olabilir. Bir e, kader değişmesi bölgesel olarak veyahut da işte e, bu anlamda e, heyecanlanıyor bazı yazarlar vesaire. işte Türkiye'nin yükselen rolü gibi böyle bir heye, şeye kapılıyor adeta. Hülyalı gözlerle e, bunlar herhalde yazılıyor, çiziliyor ama e, bu güç meselesi değil. Bölgenin de o kaderinin değişiyor olması e, eşiğinde... Doğu batı dengelerinin her neyse onlar değiştiği bir dönemde Türkiye gerçekten çok önemli bir rol üstlenebilir. Bunu işte bir dediğim gibi güç tutkusu vesaireyle bunun ne kadar iyi olur falan gibi söylemiyorum. Ama hakikaten insan hakları değerlerinin ön plana çıktığı bir siyaset oturtulabilse Türkiye'de bu gerçekten de bir kırılma noktası olur. Balkanlar için, Orta Doğu için, Kafkaslar için hep bu sorun bölgesi olarak bildiğimiz yerler için. Avrupa'nın da bu irtifa kaybettiği dönemde diyelim ki işte gene yazıda bahsetmiştim bu işte roman meselesi artık yani hakikaten önü alınamayan bir mesele. Hiçbir şey yapılamıyor. Kaç defa konuştuk ama her gün neredeyse yeni bir olay oluyor artık. Orta ve Doğu Avrupa'da özellikle. Sürekli mahallelere neredeyse baskın yapılıyor, yürünüyor halk tarafından. Evet, yani 1930'ları gitgide daha fazla bütün dünyadaki genel ...tablo hatırlatmaya başladı. Bu da... ...hiç, hiç açıcı gelmiyor bana. Yeni bir Dur. Dünya Savaşı'na doğru mu? Gidiyoruz. Evet, evet yani tabii ki. Faşizmin o... yükselişi açısından... ...özellikle evet, evet, endişe aynen. verici. Siz bu dönüp, yani. okuyorsunuz bu aralar zaten evet. Dönüp dönüp evet onları... ...okuyor olmak lazım. Nazizmin... ...yükselişi Almanya'da. Avrupa'da Çok genel olarak. Çok hatırlatıyor. Yani insan illa bir paraleli... ...kurmak peşinde değilim. Ben de tabii şüphesiz ama... ...insan ister istemez bu bize de pek okutulmayan gerçek bir zamanların dünyasındaki bu gelişmeleri çok hatırlatıyor gibi sanki bilmiyorum bakıyorum ben de evet o o o o dön dönemin tarihini iyi anmıyor olmak lazım iyi okuyor olmak lazım ki bugünü daha iyi irdeleyebilmek mümkün olsun ama işin e, bir enteresan tarafı belki o kadar büyük bir felakete doğru bir anda patlak verici bir dünya savaşı ve işte nazizm gibi çok sert bir hareketin yükselişi gibi değil de çok daha yavaşlatılmış ağır çekim bir e, düşüşün ve e, o de, o tarz e, o, a, nazizmin aslında propagandasının yaptığı değerlerin e, çok daha yaygın ve çok daha kabul edilebilir şekilde belki yükseliyor olmasının e, bu kadar uç bir örnek olarak değil de yavaş yavaş yaşanması e, söz konusu olabilir, oluyor zaten. E, bu yavaş çekim kendini yok ediş, tüketiş Avrupa için, e, Batı için ve e, aynı zamanda bir türlü kendi... Farklı, daha insani değerlere vurgu yapan, felsefesini oluşturamamış bir doğu içinki doğu batı kavramları üzerinden konuşmayı sevmiyorum ama burada da bir anlamı var bu bahsettiğimiz konuda. O hepsinin bir ortak yavaş çekim felaketi belki ne tanık oluyoruz. Bu da bir gün gelecek herhalde bir... Ee, ...yeni bir belki başlayacak olan dönemde e, bir, bir kırılma noktası olacak. Neyin üzerinden olur, nasıl olur bilemiyorum ama büyük bir felaketle değil belki... ...yavaş yavaş diye vurup ondan sonra e, insani değerleri hatırlamamız herhalde söz konusu olacak. Ümit etmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> evet, inşallah. Ee, yani durum... E, bayramdan sonra da çok parlak görünmüyor. Çok parlak gözükmüyor. <gülüyor> evet, evet. Ve sizi aslında ben programı kapatmak istedim. <gülüyor> Bir şey de bulamıyorum şimdi. Ne, bekliyoruz, ne bekliyoruz. <gülüyor> Herkes evet, iyi de... niyetli başlamış. Evet. Efendim? Biz de iyi niyetle başlamıştık bugüne. Evet. İyi haberler vereceğiz diye. Neresi canım ya, hiç de öyle bir çaba görmedim bu arada. <gülüyor> bu bu arada Yunusların gözleysine gittim, evet itiraf ediyorum. Öyle mi? Evet, bunu bunu da yaptım yani. Bunu da yaptın mı? Bu bunu yaptım, evet. Ben çetin insanım, itiraf ediyorum. <gülüyor> ama ibret almak için. <gülüyor> bu şey olur. Çok... Güzel <gülüyor> miydi Benim için üzüntü verici bir deneyimdi hmm, evet. diyelim. Ege'nin yunuslarını o halde görüyor olmak. O, olmaması gereken bir şey işte. İnsan olarak tuhaflıklarımızdan bir tanesi daha. Bizim gibi davranan hayvanları görünce çok mutlu oluyoruz gibi. Evet. Nasılsa. Peki. Çok Peki. teşekkür ederiz. Görüşmek, Görüşmek üzere o zaman. Seyyare Tez'in öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete Alp Spor Günaydın Alp. Günaydın Arbe. Günaydın. Günaydın May. Evet Lig başlıyor. Her şey yolunda. Şike meselesi de hallolmuş gibi görünüyor. Heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Bir lig hakkındaki, futbol hakkındaki yorumlarını alalım ve öyle bitirelim diyoruz bugün. Bu bir lig, Yani güldük, gülistanlık, heyecan, kasır gibi bir mücadele. Ee, herhalde 25 yıldır en sıkıntılı Türkiye Ligi başlıyor. Yani. Eski ismiyle düşünürsek. Evet. Türkiye Birinci Ligi diye. Işte 1987'deki ligin ikinci haftasından sonra meşhur Özal müdahalesi, Turgut Özal müdahalesinden beri dönem diyebiliriz. Neydi o Turgut Türkiye'de. Özal müdahalesi? Onu da bir hatırlatalım lütfen. Evet, hatta siz de o zamanki kısa ömürlü ama esaslı start dergisinde uzun bir yazı yazmıştınız hakkında ee, 87 genel seçim yılı milletvekili seçim yılı sanıyorum milletvekili seçimlerinden önce kasımdaki ekim ayında referandum var 12 Eylül 1980'de konu siyasi yasakların kalkması ile ilgili evet. yasak yasaklar kalkarsa Süleyman Demirel, Bülent Cevit, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş gibi 80 öncesinde siyasetçileri aktif siyasette dönebilecekti. Ee, Referandum öncesi de e, Turgut Özal belli şehirlere şey sözü verdi. İşte, sizi 3. liktekileri sizi çıkaracağız 2. liktekileri 1. lige derken e, en önemli 2 anında şöyle geldi lig durduruldu. E, bazı mahkeme kararları öne sürülerek e, bir önceki sezon birincilikten düşmüş olan Kocaeli Spor ve Bursa Spor e, tekrar 1. likiye alındı 2. E, galiba seçim, Bursa, evet, bursa seçim o zaman ekonomisi olarak evet. E, maliye bakın galiba Kurtçevat tam içinde onun seçim bölgesi işte e, Bursa ve İzmir ama galiba referandumda Bursa'da e, yasaklar kalksın şey çıkmıştı oydu. Kutsuz oldu zaten kalkması da karşı cephe çünkü. Sanıyorum elli buçuk buçuk çok da çekişmeli böyle bir referandum sonucu olduğunu hatırlıyorum. yani hani elli bile değildi galiba. Evet. Ee, ve bu yüzden LİK'ler durduldu. Takım sayısı 18'den 20'ye çıktı. Fedason Başkanı Ali Uras istifa etti. Ee, emanetçi Alim Çorbalı Başkanlığa getirildi. Böyle olan üstü bir dönem. Yani şimdi yapsanız Böyle bir hamleyi UEFA FIFA Artık ne kadar uluslararası kurum varsa Zaten şey yapar. Tam anlamıyla dışlar. Ee, ama Yani yine böyle bir pişman yaşamak için ciddi çaba var Türkiye'de. Yani benim gördüğüm o. Evet, aynen ee, öyle. Çeyrek yüzyıl evet. sonra bu sefer de bütün ee, dünyadan zaten bağlantıları biraz tereddütlü olduğu. Yani bağlantılarının ne derece canlı olduğunu bilemediğimiz dünya ile bağlantılarını Türkiye'nin ciddi şekilde sakatlayacak bir gelişme, içe dönüş gibi bir şey var. Ya da kabullenmeme diyelim. Biz arada Hani karşılıklı tasiller yüzünden üç cuma konuşamadık sanıyormuşuz. İşte bu arada işte hamle ne geldi? Şirket soruşturması ilgili UEFA. Aslında benim daha Temmuz ayında tahmin ettiğim gibi Fenerbahçe Avrupa Kıvıları'nı almadı. Son ana kadar beklediler. O, yani zamanımız olduğuna ona da değiniriz. O da UEFA'nın tabii. Da benzer kurumların cinliği var orada. O da ayrı bir e, konuşulması gereken konu ama almadı ve işte ondan sonra hani tamamen böyle bir, hani soruşturma yok da sanki bir mağdur Türk takımı varmış gibi bir e, durum takınıldı. Benim beklendiğim Beşiktaş'ın da alınmamız hatta e, diğer takımların eğlenmesine göz yumulup Türk takımsız bir sezon olacağı en öndeydi biraz. E, ama mesela Trabzon'u aldılar. İlginçtir Fenerbahçe'nin yerine. Beşiktaş devam ediyor. Türkiye'deki soruşturmanın kupa ayağında e, en önemli takım. E, onları aldı ama e, hani şu son bu hafta kimse tabloya bakarsak işte bakan, siyasi partiler, kulüp başkanları geziyorlar. Dünkü teklif neymiş efendim? şey Kulüplerle yöneticiler ayrılsın. Şimdi. Ne demek yani, o? Yani yönetici bir şirket teşebbüsünde bulunursa kulüple özdeşleştirilmesin. ayrı zahasın kulüp almasın. Evet. Yani şey gibi trafik kazalarında otomobille sürücü ayırmak gibi bir şey herhalde. Profes Otomobil alsın cezayı Hı. sürücü almasın. Profesyonel şirket teşebbüsçüleri çıkabilir mi peki burada? Şeyin dışında daha değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ona bize gerek kalmayacak zaten. Yani bunu tekse şey yaparlar. Nasıl olacakmış? Ben bunun mantığını çözemedim hani. Kulübü temsil etmiyor. Aracı. O zaman kulübü kim kim temsil edecek? Onu anlamıyorum. Hani kulüp başkanlığı gayet iddialılar yani böyle bir değişiklik yapılsın. Ya da işte küme düşme cezası kaksın. Puan silmek Yani zaten bir şey yoksa orada ortada futbol federasyonu Ciddi bir soruşturma yürütmüyor gibi gözüküyor. Kendi çapında. Adli kısım bir tarafa bırakıyorum. Hani bir şey bulamazsa zaten futbol federasyonu kimse düşmesin tabii ki. Eğer ortada bir sportif disiplin açısından sorun yoksa. Ama varsa e, yani evrensel bir uygulama var orada. E, ve yani mesela bu, böyle bir uygulamaya geçilirse arkasından da futbol federasyonun kendi soruşturması ya da başka soruşturmalardan etkinlere e, suçlu kişiler, suç takımlar bulursa eee UEFA yaptırımına devam edecektir. hani e, işin başka yaşta işte, e, Kasta Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde açılan dava. Platini e, kibar kibar tehdit ediyor. Yani çok ağır veririz diyor. Şey bu. Çünkü Uluslararası Spor kurumları bir de Kindar. Yani kendilerini hem e, şeylerin Partileri, e, siyasi kurumların üzerinde görüyorlar herhangi bir kontrol mekanizmasının. E, hem de dokunulması hissediyorlar kendilerine. Böyle dava açmak vesaire gibi durumları çok kin güzüyorlar. E, hakikaten ciddi bir yaptırım uygulayabilirler. Sadece Fenerbahçe değil, genel olarak Türkiye'de. Platini'de bir hayli ilginç bir konuşmuş zaten. Yani kendisine Fenerbahçe niye e, alınmadı kupaya, UEFA kupasına Şampiyonlar Ligi'ne deyince e, siz, siz bilmi bilmiyor musunuz demiş gerçeği. Çok ağır bir ironi var yani. Orada. Ufak ufak dağılık geçiyor yani orada. Evet. Evet. Evet oradaki durum böyle. Hani biraz bundan spora geçersek e, atletin basketbol, tenis Dolu dolu bir gündem var aslında. Evet seçelim. <gülüyor> e, atletizmde dünya, 13. Dünya Şampiyonası Kore'deydi. Deigo şehrinde. E, 20-28 Ağustos tarihleri arasında. E, geçen pazar sonu erdi. Olimpiyat öncesi yıldıyız Bazı atletlerin formosuz olduğu ve bu yüzden yarışmadığı bazılarının sakat olduğu e, bir süredir yarışmayan bazı atletlerinle. Formsuz döndüğü bir şampiyona. İyi yarışları izledik, çekişmeli yani erkekler ve kadınlar uzun mesafeler gibi. Ama daha hani yavan beklentilerinden düşük kalitede yarışlar da oldu. Bilgiştir ee, yani şampiyonluk çok konuşulan olaylarda da hatalar oldu. Belki Usain Bolt'un hatalı çıkışı ya hani şampiyon sonrası bile konuşulmaya devam ediyor. Belki de işte o hatalı çıkış kurallının değişmesine yol açacak. Ee, hmm. o yüz meselesinden de yaptığı çıkış, hmm. atalı çıkış. Ne, ne demek bu? Niye değişmesine yol açacak diyorsun? Ee, hani biliyorsunuz işte 2003'e kadar sizin de atletin merakınız olduğu için hmm. e, bildiğiniz eski atal çıkış kuralı vardı. Neydi o? Hani Her bir atletin iki kez atal çıkış yapma evet. kuralı vardı. Hani herkes birinci yapabilir. İkincide eleniyorsunuz. Yani teorik olarak da e, dokuzuncu atal çıkışa kadar şey olabilirdi. Elenen olmayabilir herkes bir kere yapsa. Evet. Ancak dokuzuncu da elenen olacak. İşte buradaki şikayet ne? Yani çok lakaylı bir sistem. Ee, televizyon yayınına aksatıyor. Çıkış olan sürat koşucularının konsantrasyonunu bozuyor. Böyle bir daha vardı. 2003'te kural değişti. Şöyle oldu. Birinci atal çıkış yapılıyor. 100 metre 200 metre hangi arıçta olursa olsun. İkinci yapan kim olursa olsun eliniyordu. Evet, 2-3-4 yani devamında. Burada da şöyle bir kinlik olduğu tespit edildi. Çıkışı iyi olmayan bazı atletler birinci de bile hatalı çıkış yapıp e, ikinci çıkışta e, iyi reaksiyon gösterebilecek atletleri reaksiyon zamanını düşünmek çalışıyordu iddiaya göre. Durumu eşitlemek için yani. Böyle bir hamle. Eee bunun üzerine kural yine değişti geçen yıl başında. Yani 2010'un başından beri kural şöyle. Hatalı çıkış yapın her atleteleniyor. Hani 1 2 3 beş atlet bitene kadar start verecek neredeyse. Sonuna kadar hatalı çıkış yaparsa bunun hani bugün ne kadar şeyler oldu. Bu kuraldan yalan sporcular oldu ama en Hüseyin Bolt olunca tabii birden şey oldu. Bu adil mi değil mi? Bir spor dalı en büyük yıldızını böyle şey yapabilir mi? Yıldız'ın böyle elenmesini göz mi? Evet. Sonraki yarışmalarda da yine gayet parlak sonuçlar aldı tabii. Hüseyin evet. evet. Yani şimdi hani değişiklik ne olabilir? Benim aklıma yatan hani televizyon vesaire anladık ama mesela hani televizyon yayının o kadar aksayacağına dikkat eden bir uluslararası şunu şuna dikkat eder. Kore'den yayın yapılan yayınlar iyi değildir gayet kötü bir e, şey yönetmenlik videosun çeşiciçilik eşliğinde izledik 10 bin metre yarışının herhalde 7 bin metresini izlemedi kimse izleyemedi daha doğrusu o da disk atma uzun atma falan izliyorduk e, e, hatta internet forumlarında şöyle dalga geçilmişti hani 100 metre yarışının ilk beş metresini son 20'sini izlemek gibi izledik 10 bin metresi diye <gülüyor> evet. e, yani şöyle oluyor biz o 2000 10'da 2003'teki 2010'daki kuralın bir 2003'teki kurul aslında bir şey biraz genişletilmesi gibi iki 3'e üçe belki çıkarılabilir yani birinci atal çıkış tamam herhangi biri yapıladınız ee, ikinci atal çıkış yani ikinci yapan varsa tabii ki kendi ikinci atal çıkışını elersin ama yine başka bir sporcisi elonunca 3. atal çıkışta ee, şey tamamen yani 3'ten sonra herkes elersin. Üç yani kuralın karışımı gibi bir şey aslında. Ee, belki daha mantıklı olabilir. Ee, çünkü o zaman şu olmayacak. Hani diğer atletleri yavaşlatmak isteyen atlet iki tane hatal çıkış yaparsa kendi eğlenecek zaten. Yani öyle bir riski göze alamaz. Ee, başka bir atletle iş birliği yapmıyorsa eğer. Ee, şeylerin de işte, hani favori atletlere de bir hatal çıkış için telafi var yani. Böyle, böyle bir şey tam şey yapılıyor. Aslında görüşülecekti. Altyazı'nın federasyonu da. Ama ses çıkmadı. Bakalım olimpiyat öncesi bir şey alacaklar mı? Evet. Gelecek ülke olimpiyat tabii ki. Çünkü olimpiyatta böyle bir şeyin olmasını e, televizyoncular istemez. Uluslararası Altyazı'nın federasyonu da olimpiyat komitesi de istemez. Evet, atletizmde de en başarılı olanları da şöyle bir dünya atletizm şampiyonasının sonuçlarını bir cümleyle özetlemek gerekirse nasıl kim kim açısından kimin açısından başarılı geçti diyebiliriz. Kim? Vallahi Kenyalı uzun mesafeciler çok parlaktı. 2000'lerin ilk yarısında kadın erkek uzun mesafelerde üstünde etiopyalılara. Komşu etçöpleri kaptıran bu sefer izdiler komşularını. Ee, yani örneğin kadınlar 10 bin metre ve maratonda altın, gümüş, bronz aldılar. Kadınlar 5000'de altın, erkekler maratonda yine altın. Ee, bir erkekler 5000-10 binde Kenya istediği sonucu alamadı yani altın madalya alamadı. Tek altını var etçöplerin. Ciddi bir e, şey üstündük yani 1500 erkekler, 1500-3000 engelli insan var yedi var Kenya. A. Müthiş bir sonuç. Tengen evet. tarihinin herhalde en iyi atletizm sonucu Olimpiyat Dünya Şampiyonluğuna Hesaba katarsak ee, Onun dışında Bolt 100 metrede elense de 200'de tarihinin 4'ün derecesini yaptı 4 çarpı 100'de Dünya rekoru kırılmasına Belki en önemli katkıda bulunan i̇şte Bir de parlayan gençler vardı 100 metrenin yeni e, Şampiyonu Bolt'un antrenman arkadaşı Johan Black yine. Hı hı. 400'deki 18 yaşındaki e, Kieran James, Grenada'da, meşhur Amerika'nın işte 87 mi hangi yıldır ben yani 25 çeyrek yüz yıl önce askeri müdahale bulundu 100 bin nüfuslu küçük Karayip adası Grenada, evet. e, e, e, hiç bir dünya şampiyonu çıkardı en yani son 18 yaşında, yani 19 oldu madalya kazandıktan. E, İki gün sonra galiba altı model kazandıktan, ee, hani geleceğin şampiyonu diyordu herkes ona. O bugün şampiyon olmayı başardı. Ee, Kadınlarda Kenyalı Vivian Cheriot 5000-10000 dublesi yaptı. Bireysel olarak iki altın alan atlet şampiyon da yani bayrak kardeşlerini e, saymazsa. Mi? Evet. En gözü çarpanlar bunlar da ama işte bir takım atletlerin sanki Olimpiyatı düşünerek. Yani ...sakatlığımı eski etmeyeyim... ...sonsuzum, olimpiyatta... diyerek bir parça burayı... ...şey, geri planda bıraktığını gördük... Tür ...Kore'yi. Türkiye mi mesela? <gülüyor> evet, bir de... ...şu var tabii... ...geçen gün Avrupa Şampiyonası iyi geçmişti Türkiye için... ...ama dünya yaptığında birden tablo değişiyor... ...yani... ...sürat koşullarında, 100-200-400 atlamalarda... ...ABD ve Karayipler devreye giriyor... Yani hiç şansınız kalmıyor Avrupalı atlet olarak. Bu durum Fransız dışında kimse neredeyse direnemedi onlara. Ee, uzun mesafe koşullarında hatta ortam uzun mesafe koşularında Afrikalılar devreye giriyor, kadın erkek. Yani Avrupalılara bir teknik dallar kalıyor. Atma atlamalar. Ee, orada da hani çok parlak Türk hasretimiz yok. Bir tek Ciritçi Fatih'i anmak lazım. Dünya beşincisi oldu. Sender 69'la ee, çok iyi bir derece. yani bir ceviz için aldığı en iyi derece şampiyonada da en iyi sonucu alan Türk oldu. evet Peki, oradan da e, çok sportif olay var bir türlü bu şikelerden vesaireden e, konuşmaya fırsat bulunamıyor hakikaten e, bir de Avrupa Basketbol, basketbol Şampiyonası evet. tabi tam göbeğindeyiz bugün e, çünkü Kintur'un ikinci maçları oynanacak Türkiye'nin olduğu E grubunda Türkiye-Almanya maçı 17-45'te oynanacak. İki takım içinde son şans maçı. Almanya zaten zor durumda bu gruba galibiyet taşıyamamıştı. İlk maçı da kaybetti. Yenilirse eleniyor. Türkiye'de herhalde yenilirse son maçta bir matematiksel şans kalacak mı? Diğer maçlara bağlı olarak. Çok ufak bir şans kalabilir. Ama hani moral olarak herhalde bu maçı kaybetmek defteri kapatmak anlamına gelecektir. Ee, özellikle Türkiye'nin yer aldığı gruplar şampiyonun en dişli grupları ev sahibi e, son şampiyon e, işte bu turnuvanın gidip gelen takımlar hep aynı gruplara yer aldı maalesef. Biraz kura şanslılığı bu takımların hepsi için e, çünkü ev grubuna baktığımızda alt takımlı gruptan dört takım çelektirmeye çıkacak. İşte Fransa buranın yani bir iki eksikte. Neyse tam kadırgilan Fransa, e, Sırbistan, e, son şampiyon İspanya, e, Almanya Noviski Almanya, Ev sahibi İspanya yer alıyor. Yani hangisi eline selensin? E, çok ciddi bir mücadele var. Da öbür komşu grup ise e, çok da kolay gözüküyor. Yani Gürcistan, Finlandiya gibi hani bu seviyeye gelmeleri bile çok şaşırtıcı iki takım var. E, yani ilk turda tabii Bosna Ersek ve Hırvatistan gibi takımlara ilerlediler. İlk tur grubunda. Yani yabana atmak lazım. Evet, Ama... Çok iddialı takım. Peki Türkiye'nin de bir çeşit adeta mucizevi bir yükselişi oldu değil mi? Britanya'nın Polonya'yı yenmesi sayesinde de oldu galiba. Evet, evet, Türkiye hani rahat kazanması gereken bir maçı kaybetti Polonya ve Britanya'nın olacağı Sonuca e, mahkum etti kendini. Son birinci türü, son grup maçında da Büyük Britanya e, Polonya'yı rahat geldi yani son hele maçın son 5-6 dakikasında e, pek zorlanmadan gaybete ulaştılar. Çok kimsenin beklemediği sonuçta. Herhalde yani Polonya'da kapasitesi belli. Bazı oyuncular eksik bir takım bu şampiyonada. E, Britanyalılar da olimpiyata uzanıyorlar. Ev sahibi oldukları için otomatik olarak yer alacaklar. Londra 2012'de. Bu e, yani orada eğlenmiş olmalarını aldırmadılar. Olandılar hakikaten. Türkiye'yi üst tarağı taşıdılar. Türkiye gitti, İspanya yendi mesela bunun üzerine. İlginç çekişmenin olduğu bir şampiyon. Yani öbür iki grup çok iyi düştü. Yani örneğin Üsküp'te millet sabahlara kadar eğleniyor. Çünkü Makedonya ilk turda müthiş sonuçlar aldı. iki galibiyet taşıdı. Dün de Gürcistan'ı yendiler. İki sayıyla. Ve çenekleri garantilediler. Daha... İkinci ilk maçlarından yani genç Makedonya diyebiliriz. Herhalde kaç yıllık ilk Makedonya? Bu Herhalde 92. 91-92'dir. 20 yıllık genç tarihin en büyük sportif başarısı olacak. Makedonlar için. Na Naumovski ortalarda mı? E, tribünlerde var mı bilmiyorum. Muhtemelen varsa ekranlara yansımıştır. E, o artık siyasete tabii. 4 yaşında. Onun döneminde de Makedonya katılmıştı şampiyonaya. Herhalde 97 yeri 99. Ama şey hani sadece onun ağırlıkta olduğu bir takımdı. Ee, e, pek iyi sonuç almalı. Şimdi takım iyi bir de Balkanlardaki hatta Kafkaslardaki takımların bile mutlaka bir Amerikalısı var. Vatandaş yapılmış. Bunların en iyisi de Makedonya'da. <gülüyor> evet. Yani Bob McAleet dün galiba 27 seyhattı. 65 sene 27'sini attı. Ee, takımın oyuncusu o. Hani kimin Amerikalısı biraz daha iyisi tabii. Ön plana çıkıyor. Bu da ilginç bir başka boyut. Yani şöyle dedi. Gürcistan'da da var, Ukrayna'da da var, Bosna Hersek'te var, ee, Makedonya'da var, Bulgaristan'da var. Hepsinde bir Amerika'nın kendi oyuncu var. Hani Amerika mil takımında hiç oynamamış, oynama şansı olmadığını düşünen. Ama hani... ...başka bir ülkenin vatandaşlığına geçmeyi... ...kariyer fırsatı olarak göre... ...oyuncular var... Türkiye'de, ...biraz daha iyi olan... ...Türkiye'de yok ama... <gülüyor> ...yapma ediyoruz... <Evet. gülüyor> ...dün oldu ve bunun bir tartışması oldu tabii... ...Emir Prelzic var... ...Emir Prelzic ee, değil evet. mi? Evet... Evet. bosna yani, yani, <gülüyor> <yani, gülüyor> galiba ama... ...güya biz de Sulaven Gazetesi'nde konuşmuş... İşte pasaportumu almakla tehdit ettiler oynamak zorunda kaldım gibi bir röportaj vermiş İddia gazetesine. Bu röportaj tercüme, tercüme edilip ortaya çıkınca kıyamet koptu. 2-3 saat içinde önce işte bu doğru mu değil mi? Sulan şeyler bulundu. Sulan önce bilen kişiler asıl kaynaktan tercüme edildi. İşte, haberin tercümesinde sorun olmadığı anlaşıldı. Sonra klasik olduğu üzere Emir Tadiç şey yalanladı. Semedik, ben böyle bir şey söylemedim dedi. Evet, basın yanlış anlamış dedi. Evet. Kendini kurtarmış olduk yani. İyi şike de yok zaten. <gülüyor> evet güzel. Ee, her şey yolunda o zaman. Evet, ee, evet. şampiyonunun devamı içinde işte Fransa üstürü çıkmayı garantisi zaten. İyi gözüküyorlar. Ee, İspanya biraz gazolonsu katıyla hafif tempo düşür gibi oldu ama onlar şeylerini ayarlıyorlar güçlerini ee, Türkiye'nin grubundan çıkan dört takım diğer taraftan gelecek dört takım da diye düşünüyorum ben. Ee, yani bu gruptaki takımlar tekrar yarı finalde buluşacaktır. Ee, hani Fransa, İspanya Sırbistan böyle bir final maçı olabilir diye düşünüyorum şimdiden. Türkiye'nin şansını nasıl görüyorsun? Hmm, bence Almanya yenecek Türkiye ama Pazar günü Sırbistan'da bir final maçı olacak hakikaten. Ee, yani, Sırbistan, İspanya, İspanya'ya göre daha az şansımız. Lur'dan çıkma şansı Türkiye'nin. Peki şey, turnuvanın favorisi kim sence? Ee, bence İspanya. Ee, İkincisi de Fransa diyorum. Evet. Evet. Ee, çok kısa da tenise uzanırsak Amerika açık var hı hı. devam ediyor bu sabah karşı biraz da şerifler maçlarına bakmaya çalıştım gecenin geceden sabaha doğru yağmur yüzünden şaksa da turnuva dün hala ondan dördüncü tur maçı vardı öney erkeklerde Rafael neden bu yüzden çok şikayetçi zaten ve turnuva'nın erkekler 4. diyor dördüncü yolu üstüse Pazartesi gününe taşındı. Ee, tabii hani maçlar oynasın oynasın diye bastan televizyoncular için çok istemedikleri bir şey. Pazar günü oynanamayacak final. Ee, yani erkeklerde e, favoriler bir şekilde yola devam ediyor. Federer çok formda gözüküyor. Djokovic'in maçı ilginçti. İlk de çok zorlandı. Sonra rakibi sakatlandı. Kendi de sakatlandı. Yani benim izlediğim bölümde 15 dakika şeyle geçti. Sakatlık, masaj, mola. Böyle bir 15-20 dakika izledik. Ee, ama şey oldu. Ee, sonuçta rakibi tip saliv içime kalmış. Çekilmek sonunda kaldırmıştım. Çokovic yarı, yarı finale yükseldi. Federal ile oynayacak. Ama Nadal ee, şey çok iyi durumda değil gibi. Biraz şey ki sorunu var onun. As'ın toplantısında ee, hatta bir galiba sorunlar ee, biliyorsunuz. Orada da kramplar girdi. Yere düştü toplantıda. Evet. Ya bilmiyorum hani final Pazartesi olunsa da e, bu yoğun takımı kaldırabilecek mi? Çünkü önce çeyrek final, bugün yarı final maçı var sonra e, daha sıkışık bir takımda oynayacak. E, sanki Djokovic Federer galibi o yarı finalden çıkan galib e, daha şanslı olacak finallerde. İskoçyalının ilk şampiyonu olmayacak yine galiba. Ya bugün çelek final maçı var. Hmm. Kazanırsa e, Nadal oynayabilir yarın finalde. E, yani iyi. Bunun Djokovic'i yendi. Cincinnati'de. E, e, ama hani işte yarı finale finale geldiğinde o büyük rakiplere direnemez. Böyle bir yaksılık bir şey olur. Murray yoracağız Andy Murray'i. Evet Andy Murray'ydi. Bir kez daha. Bir şans belki de vardır. Bir şansı diyebiliriz. <gülüyor> Peki, ona evet. çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz. Alpula Evet, böylece de bu haftayı da bitirmiş oluyoruz açık gazetenin sonuna da geldik. Bir kez daha şeyi de söyleyelim. Bugün bir e, Evet, bugün e, 19.30'da Taksim Tramvay Durağı'nda e, Gerze Çevre Platformunu düzenleyeceği bir e, yürüyüş olacak. E, Gerze'de yapılması planlanan termik santrale karşı onu da bilirmiş. Ve onun sonrası kaç? 19.30. 19.30'da. Evet. Peki bu şekilde de sona ermiş oluyor programımız Otis Redding'den son bir şarkıyla da bitirelim onun çok ünlü şarkılarından biri Fa Fa Fa Fa e, parantez içinde de sad song hüzünlü şarkı onunla da bitiriyoruz 70 yaşında olacaktı eğer yaşasaydı hepinize günaydın günaydın günaydın, günaydın.